Doch dafür wollen wir uns da 14 Haziran 1942 Pazar 12 Haziran Cuma günü 6'da uyandı. Doğum gününde de hemen kaça kadar uyuyacak geldi. Saat 7'yi az geçe annemle babamın yanına gitti. Sonra da yemek odasındaki armağanları açmaya koyuldum. İlk gözüme çarpan sen oldun. En çok da seni beğendim. Hani, kağıt insandan sabırlıdır diye bir söz vardı. O geldi aklıma ve bir hatıra defteri tutmaya karar verdim. Bütün dileğim, bu hatıra defteri benim dostum olsun. Adını Kitty koydum. Kitty, seninle iyi dost olacağız, göreceksin. Küçük Yahudi kızı Anne Frank'ın hatıra defteri ne bir toplumu kötülemek ne de bir başka toplumu övmek için yayınlanmıştır. Bu kitap içinde yaşadığımız uygarlık yüzyılında bile milyonlarca insanı öldürmekten hoşlanabilecek kadar vahşi kalmış insanların varlığını gösterecektir. Anne Frank bir Alman kızı olsaydı yine çağdaş insanlık onu tanımalı, acılarını bilmeliydi. Genç yaşında bir toplama kampının sefareti içinde ölüp giden Anne Frank... Kitty adını verdiği hatıra defterine öldükten sonra da yaşamak istiyorum diye yazarken iyi yürekli, gerçeğe bağlı, haksızlığa karşı koyabilen insanların varlığına inanmıştı. Dünyanın bütün dillerine çevrilmiş, film yapılmış ve yalnız Almanya'da 38 tiyatroda seyredilmiş olması küçük Anne Frank'ın haklı olduğunu göstermiyor mu? Hatıra defterinin yayınlandığı yılların Batı Almanya devlet başkanı Theodor Hoyes diyor ki... Olayları örtbas etmeye çalışmanın faydası yoktur. Yahudi ırkına yapılan haksızlığı açıkça belirtmek gerek. İnsanlar kolaylarına geldiği için bazı olayları unutmak isterler. Oysa bizim unutmamamız gerekiyor. Unutmaya hakkımız yok. Unutmak işin kolayına kaçmak olurdu. Anne Frank'ın babası da bu hatıraların yayınlanmasına nasıl ve niçin izin verdiğini şöyle anlatıyor. Auschwitz toplama kampından döndüğüm zaman Miep bana anın hatıra defterini verdi. Okumaya karar vermem bile çok güç oldu. Sonra defterin birer kopyasını güvenilir dostlarıma verdim. Onlar da bu hatıraların edebi ve belgesel değeri üstüne dikkatimi çektiler. Kızımın mahrem notlarının benim için çok değerli ve kişisel bir hatıra olduğunu kabullenmekle birlikte anın bütün insanlığa bıraktığı bu emaneti... gizli tutmaya hakkım olmadığını söylediler. Buna rağmen anın hatıra defterini yayınlamak fikrine kendimi çok güç alıştırabildim. Açılıyor mu? Kapı çarşından sıkışmış galiba. Yürünelim bakalım. Hadi. hadi. Ay. Helal oh. şükür İçerisi savaş meydanı gibi Gibi de ne demek öyle Gestapo'nun baskınından sonra sanırım buraya kimse girmedi Bir zamanlar burada çalıştığımıza bin şahit ister miyip Üstelik de oldukça iyi döşenmiş bir büroydu Bak bak şu benim yazı makinem değil mi? Bilmem o galiba Devirmedik dolap boşaltmadık çekmece bırakmamışlar Gizli bölmenin kapısı da hala açık duruyor Gizli bölme dediğinde bir işe yarasaydı bari Olsun bir süre için kurtulma umudu vardı ya. Hay Allah, savaştan önce Bay Frank tam şurada otururdu. Sahi, ondan bir haber alınabildi mi? Toplama kampından dönmüş diyorlar ama daha görüp konuşamadım. Bir pansiyonda kalıyormuş. Mip, şuraya bak. O yılların gazeteleri, bir sürü savaş motoru. Ay, hiç bakmayayım daha iyi. Bak, bak. bir de deri kaplı defter var. Sakın... Küçük annem böyle bir defteri vardı sanıyorum. ...gizli bölmede sabahtan akşama kadar bir şeyler yazardı. Ver bakayım. Al. 14 Haziran 1942 Pazar. 12 Haziran günü altıda uyandım. Hatırlıyorum bu deftere doğum gününde annesi armağan etmişti. Evet. Bay Frank'ı bulup bu defteri ona vermeliyiz. E, çevir bakayım şu sayfayı. 15 Haziran 1942. 20 Haziran... Oku bakayım. 20 Haziran 1942. Hatıra defterimin adına kiti koydum. Ama böyle damdan düşer gibi kiti diye mektup yazmaya başlarsa kimsenin ne dediğimi anlamayacak. İyisi mi önce kısaca hayatımı anlatayım. Babam annemi aldığı zaman 36 yaşındaymış. Annem de 25'inde. Kız kardeşim Margot 1926'da doğmuş. Yahudi olduğumuz için 1933'te Hollanda'ya göçtük. Ailenin geri kalan üyelerine gelince. İtlerin Yahudiler için çıkardığı yasaların sillesinden kurtulamadılar. 1940 Mayısından sonra iyi günlere veda ettik. Önce harp, sonra yenilgi, sonra Hollanda işgal edildi. Yahudiler sarı yıldız takacak. Yahudiler bisikletlerini teslim edecek. Yahudiler trene binemez. Otomobil süremez. Üçle beş arası alışveriş edemez. Daha neler neler ne yasaklar. Çevirsene, gizli bölme içinde bir şeyler var mı? 21 Haziran, 24 Haziran, 5 Temmuz Pazar, 8 Temmuz 1942 Çarşamba. Sevgili Keti, pazardan beri yıllar geçti sanki. Neler neler olmadı ki. Sanki dünya tepe taklak oldu. Yaşıyorum ya Kitty, babamın dediği gibi en önemli olan da o. Yaşıyorum ama, nerede, nasıl... Hiç sorma. İsimi pazar günü olup bitenleri sana en başından anlatayım. Kapı çalıyor ha. Aa herif de ben almaya gelecekti. Benim ellerim müsaitli olur sen baksana da bak. Hadi açın. Harry Mimiş Margot. Margot kimmiş? Margo, cevap ver seni Margot. Margot ne oldu? Neden sarardın? Babam an ba Babama bir şey mi oldu yoksa? Sesler geldi Babam için çağrı çıkmış Ne? Annem nerede an? Fandallara gitmişti Öyleyse haberi vardır oraya da gitmişler ha, Neden ama babam da fandallarda Namuslu insanlar Neden olduğunu bilmiyor musun sanki an? Biliyorum bu çağrının ne demek olduğunu da biliyorsun. Ama babamızın göz göre göre ölümün kucağına atılmasına göz müyümüciz? Ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum ama. Annem haberi aldıysa çok geçmeden burada olur. Bakalım işte onlar bir karar verirler. Korkuyorum. Belki de kaçmamız gerekebilir. Sınır dışına çıkamayız ki her yer kontrol altında. Ee, belki, belki bir yere saklanırız işler düzelene kadar. He? İşlerin düzeleceği falan yok. Bekleyelim bakalım. Acaba Fandallar da bizimle birlikte kaçacaklar mı? Öyle ya, onlar da Yahudi. Yedi kişi oluyoruz. Fandanların bir oğulları var Peter. Uf, hep kaçmaktan bıktım artık. He. Açalım mı? Annemin anahtarı var. A, belki heridir. Aç öylese ne olacaksa olsun. Anne. Telaştan anahtarımı evet, Ne oluyor anne? Kapıyı kapatın önce. Babamız derdi. Sonra konuşuruz sonra konuşuruz Esesler geldi anne Biliyorum Babam için çağırdı Bırakın şimdi bunları Anne ne oluyor anlat bize ne olur anlat Ben de bilmiyorum babanız gelince anlatır Nerede şimdi? Fandan'la birlikte konuşup bir karara varacaklar Esesler Bay da aramışlar öyle değil mi anne? Evet geldiklerinde ben de oradaydım Babam bir kötülük mü yaptı anne? Şimdi gelir kendisine sorarsınız Kaçacak mıyız anne? Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum <gülüyor> Evimde kalmak istiyorum Ağlama an Ağlama işte Çocuklar şimdi benim de sinirimi bulacaksınız. Hebiri <gülüyor> geldi Babamdır Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? Fandanla konuşuyordum. Biliyorum. Ağladınız mı siz? Yoo, hayır baba. Aferin, aferin benim yürekli kızlarım. Seni merak ettiler de. Ben Neyse, Şimdi ağlaşmayı bırakın da beni dinleyin. Fandanla konuşup bir karara vardık. Dostlara telefon ettim. Mip az sonra gelecek. Şüphe çekmemek için eşyalarımızı kendimiz taşıyacağız Hemen boğullarınızı hazırlayın Kaçıyor muyuz? Bir süre saklanacağız Nerede? Gidince görürsünüz yanınıza fazla eşya almayın Sadece en gereklileri Diş fırçası, ayakkabı, bir iki kat Gündelik elbise, gecelik pijama falan Sanırım pek süslenecek zamanımız olmayacak daha sonra fırsat bulursak gelir gene bir şeyler taşırız. Şimdilik her şeyi birkaç bavula sığdırmaya bakın. Kışlık bir şeyler de alın. Bakarsınız uzun süre evimize dönmek kısmet olmaz. Nereye gidiyoruz baba? Şimdi anlatacak vaktim yok Margot. Hadi herkes iş başına. Sen de bizimle saklanacaksın, değil mi? En baba? çok benim saklanmaya ihtiyacım var anne. Şimdilik sizin için pek tehlike yok ama biliyorum birkaç gün geçmeden sizi de arayacaklardır. O zamana kadar emin bir yere sığınmayı becermeliyiz. Hayır kaybedecek bir tek dakikamız yok Şu an bile kapıya dayanabilirler Siz daha duruyor musunuz Bakın hadiniz toplanmaya başladı bile Kedimi de alabilir miyim Hayır an yerimizi belli edebilir Onun için mutfağa biraz et bırakırsınız Uf, zavallı kedicik Mip geldiği zaman bavullarınız hazır olsun Eşyalarımız taşındıktan sonra biz teker teker çıkacağız Gerekli bir şeyi unutmadığınıza emin olmak için Kıyı bucağı iyice araştırın Defterlerimizi kitaplarımızda alalım mı baba Tabii Margot orada çalışacaksınız Derslerinizden geri kalmanızı istemiyorum Onları ayrı bir çantaya koyar Birlikte götürürsünüz Kimse elinizdeki okul çantasından şüphelenmez nasılsa Ben de hatıra defterimi aldım Ne defteri? Anne annem doğum günümde armağan ettiydi <gülüyor> İyi iyi iyi ama çabuk olun Allah aşkına Margot Bigodelerimle saç kurutucuğumu bavula koymayı unutma. Kadın Ay. değil misiniz? Aklınız fikriniz süslenmekte. E, peki orada yerde mi oturacağız? Nerede yatacağız? Ben yatak yorgan elden geldiği kadar bir şeyler temin ettim. E, çocuklar yeşil hırkalarınızı almayı unutmayın Olur, sakın. Pardon üzere bırakın şimdilik çok yer tutar. Ben sonra birini gönderir getirtirim. Mip bize her gün uğrayacak. Ne yiyip ne işeceğiz? Bir çaresine bakarız elbet. Kışlık erzakı da yeni almıştım daha. Sonra getirtiriz dedim ya. Arne! Aklım! Aman ne dağınıksın ağan. Margot'a söyle o bulursana. Kilerde iki gaz damması olacaktı onları da alın. Gideceğimiz yerde elektrik yok mu? Geceleri belki elektrik kullanamayız dışarıdan görülebilir. Ay tanrım sen bizi acı. Nasıl hazır mısınız? Aşağı yukarı baba senin rotu çamrını da alıyorum. Canım bırak şimdi istemez. Of kız nerede kaldı. Kim? Mip. SS'ler yakalamış olmasın onu. Canım orada? Mip Yahudi değil ki. Ne bileyim ne bileyim. An Ağan pencereden bakıver kızım gelen giden var mı? Dosttur o dost SS görürse gelip bize haber verecek Ben aşağı yukarı hazırım Ama İyi. her şeyimiz burada kalıyor Aldırma canımızı kurtaralım da Siz de hazır mısınız çocuklar Ben hazırım baba İyi. Dupa, dupa var, ben hazır, Kalsın baba. kalsın Bavulları kapatın MİP neredeyse gelir Şişt. Otur gelen Kapıyı açıverin Merhaba An nasılsın İyiyim MİP abla Annenle babam içeride. Mik? Kocan nerede? Her şey tamam. Henk dışarıda arabada bekliyor. Bağulları dışarı taşıyın çocuklar. Dikkatli olun ama. Hadi yürüyün. Hey an nereye gidiyorsun? Kedinle vedalaşıcı. Zavallı pis pisici. Norveç ve Danimarka'nın işgaliyle... ...doğu ve kuzeylerini güven altına alan naziler... ...artık batıya dönebilirlerdi. 10 Mayıs 1940 sabahının erken saatlerinde... ...nazi orduları... Belçika ve Hollanda'ya giriyorlardı. Alman saldırıları karşısında Holland'a ancak birkaç gün dayanabildi ve 15 Mayıs 1940’ta teslim oldu. Aynı gün Hollandalı Yahudilere yapılacak baskıların başlangıç tarihi oluyordu. Doğum günümde armağan ettiği deftere Kiti adımı verdim. Ve hatıralarımı yazmaya koyuldum. Adım Anne Frank. Bir ablam var, adı Margot. Şimdi 16 yaşında. Yahudi olduğumuz için 1933 yılında Almanya'dan Hollanda'ya göçtük. Nazilerin baskısını yaşamak istemiyorduk. Ama 1940 Mayıs'ında Hollanda'nın Naziler tarafından işgal edilmesinden sonra... İyi günlere yeniden veda ettik. 8 Temmuz 1942, Çarşamba. Evimize gelen esesler babam için bir çağrı çıkmış olduğunu bildirdiler. Telaşla toparlandık. Yanımıza en çok gerekli birkaç parça eşya alarak... ...daha bilmediğimiz gizli sığınağa doğru yola çıktık. Kaçmaktan bıkmıştık ama yaşamak istiyordum. Ve Frank ailesi, baba Frank'ın iş arkadaşı, dostları ve yıllar sonra Anne Frank'ın hatıra defterini bulacak Mip'in de yardımıyla yola düzüldüler. Saklanacakları yere vardılar. Ne diyordum? Annem, babam, Margot ve ben yağmur altında yola çıktık. Ellerimizdeki çantalar pazar torbası gibi ağzına kadar dolu. Yolda rastladıklarımız bizim halimize acıyorlardı. Belli, ellerinden gelse aralarını alacaklar bizi. Ama yakamızda Yahudi olduğumuzu belirten Sarı Yıldız'ı görünce cesaretleri kalmıyor ki. Gelin çocuklar. Ama babacığım, burası senin iş yerinin olduğu bina değil mi? Evet. Burada mı saklanacağız? Önce içeri girelim ve uzun uzun konuşuruz. İçeride kimse var mı? Eli bizi bekleyecekti. Eli senin sekreterin değil mi baba? Evet sonra konuşuruz dedim ya. Mip, kapıyı çalar mısın? Peki Bay Frank? Siz misiniz Bay Frank? Evet Eli çabuk kapıyı aç lütfen. Merhaba Eli. Merhaba. Çabuk girin çocuklar çabuk. çabuk. Senin çalıştığın yeri böyle yeri hiç görmedim işte. Çocukların iş yerine ayak altında dolaşmalarından hoşlanmam da ondan. Bavulları burada mı bırakalım? Yukarı büroya çıkaracağız. Hadi Eli bize yardım edelim. Fandanlar geldiler mi Emine? Hayır daha işlerini yolda koyamamışlar. Gecikeceklermiş. Tanrı yardımcıları olsun. Duyduğuma göre fandanlar şeyi dışında bir yerde saklanıyormuş. Aa burası İş aşağısı çok kasvetli. İşte an Bay Piyof, 150 ve ben bu odada çalışıyoruz İkinci büroya geçelim çocuklar Savallı Fandan Nereden aklınıza geldi şimdi Bay Fandan'la kraller bu odada çalışırlardı da Şimdi yalnız kraller kaldı desenize Burası da özel büro Vay canına burası ne kadar şık Ama artık pek işe yaramayacağı benzer Neyse bavulları yerleştirelim çocuklar ee, Nereye yerleştirelim? Gizli bölmeye, Gizli bölmeye mi? Evet kapıyı açar mısın Mip? Aa, neresi burası? Buyurun bakın Bu kapının ardında küçük bir daire var Başıma geleceği bildiğimden burasını aylardır hazır tutuyordum Mip Eli de bana çok yardımcı oldular Yok canım ne yaptık ki? Ee, teşekkür ederiz Mip Sağ ol Ellie. Şimdi içeri girelim de yerlerinizi göstereyim çocuklar. Baba vandanlarda burada mı kalacaklar? Evet ona göre yerleşmeliyiz. Dört biz üçte de fandanlar demek ki yedi kişi olacağız. Gelin bakalım şimdi. Bakın. Evet. Bu, bu, bu, bu, bu. bu oda annenizle bizim odamız. Yanındaki de sizin. Arada bir de tuvalet var. Şimdilik çok pis ama annenize yardım ederseniz tertemiz tutabiliriz. Oturma odamız neresi baba? Size büyük odayı verdim ya. Gündüzleri sizin odada oturacağız. Şu pahalı... Tavan arasına Aa, Bu koltukları ben bir yerden tanıyorum Tabi tanırsın tabi tanırsın eski eşyalarımız Atmamıştım depoda saklıyordum şimdi işimize yarayacağım Margot, Margot Ne var yukarıda öyle güzel bir odalar Düşeceğiz Orada da fandanlar kalacaklar An. Hem oturma odası hem yatak odası Yemeğimizi nerede pişireceğiz Bakalım sonra karar veririz Eskiden orası laboratuvar olarak kullanılırdı Pek de sıkıcı bir yer değilmiş Buradan hiç çıkmayacağımıza göre belki ileride sıkıcı olabilir Hiç mi çıkmayacağız? Hayır gündüzleri hiç Zaten büro çalışmaya devam edecek Buraya açılan kapının önüne de kocaman bir evrak dolabı yerleştirecekler Geceleri çok gerekirse çıkacağız O da birkaç dakika için İhtiyacımız olan şeyleri bize MİP sağlayacak Bana güvenebilirsiniz Bay Frank sizin de başınızın belaya girmesinden korkuyorum Ama ne yapayım başka çare yok Burada hepimiz sıkılacağız galiba Karanlık bastırmadan önce yapılacak bazı işlerimiz var çocuklar Işık sızabilecek yerlere Siyah bez kaplayacaksınız Yoksa elektrik kullanamayız Buraya oturulabilecek bir duruma getirmek için sizlere güveniyorum Hadi bakalım şimdi iş başına Yeni evinize hoş geldiniz Sevgili kiti işte böylece sana bizim güzelim gizli bölmemizi tanıtmış oldum. Korkarım başını ağrıttım. Ama nasıl bir yere yerleştiğimizi iyice bilmen gerekiyordu. Miple Elli kapıyı üstümüze kapatıp gittiklerinde üstümüze bir karamsarlık çöktü. Kimsenin bir şey yapacak hali yoktu. Yine de kolları sıvayıp işe giriştik. Eh, biraz hala yola girdi değil mi çocuklar Pekala da bir yer oldu Hadi canım biliyorsun kendimizi kandırıyoruz işte Yuh neden öyle söylüyorsun Bütün Hollanda'da buradan daha iyi bir saklanma yeri olduğunu zannetmiyorum Saklanmak için iyi belki ama oturmak için değil Durumumuza şükretmeye alışmalıyız yavrum Haklısın Anne <gülüyor> Mip abla geldi ah, Merhaba Hoş geldin Mip ne haber Yiyecek vesikalarınızdan geri kalanları getirdim İy Ne bulabilirsem aldım İyi etmişsin Mip Nasılsa bundan böyle işimize yaramayacak Ya ben de duydum Yahudilerin vesikalarını ellerinden alacaklarmış diyorlar Yaparlar yaparlar inanırım ee, Bir de yeni bir haberim var ama Evet mi? Size söylememeye karar vermiştim A Anlatmayıp kaybedecek neyimiz kaldı ki? Yahudi dostlarımızı beşer onar götürüyorlarmış ee? Gizli polisten görmedikleri hakaret kalmıyormuş Sonra da toplama kampına yolluyorlarmış Ama anlaşılıyor ki kamp feci bir yer Yüz kişi için tek bir yıkanma yere iki de tuvalet varmış Kaçan oluyor muymuş bu Kaçmaya adına? imkan yok Kaçsalar başları tıraşlı, üstleri de işaretli olduğu için hemen yakalanıyorlar. Yakalananları sorgusuz sualsiz öldürüyorlarmış. İngiliz radyosu zehirli gazla öldürüldüklerini söyledi. Ben de halimize şükredelim diyordum. Şükretmelisiniz Bay Frank. Neyse bu tatsız şeylere bırakalım şimdi. Fandanlar geliyorlar. Hmm. Bugün mü? Ee, az sonra burada olacaklar. Sokakta Bay Fandan'ı rastladım. Saklana saklana evine gidiyordu. Karısıyla oğlunu alıp hemen gelecekmiş. Karanlık basmadan burada olsalar bari... Biz aşağı yukarı yerleştik Ya görüyorum sevimli bir yer olmuş burası <gülüyor> Bırak Allah aşkına miymiş Bu kötü günler bitecek Bay Frank Acaba çocuklar nerede ee, İçeride musluğu oyuyorlar Çağırsana ee, Ağan Margot buraya gelin babanız çağırıyor Efendim baba Çocuklar Fandanlar geliyormuş size bunu haber vermek istedim Olur Peter Mıymıntının biridir Terbiyesizlik istemez an Bayan Fandan da titiz çekilmez bir kadındır Bu fikirlerini en kısa zamanda değiştirmen gerekiyor an Çünkü uzun zaman Burada onlarla kader birliği etmek zorundayız Üstelik yanılıyorsun Fandanlar son derece sevimli <gülüyor> insanlardır <gülüyor> Ne o Margot <gülüyor> Öksürüyorsun sen Bu sabah yağmurda biraz üşütmüşüm de baba Gene de öksürmemeye <gülüyor> çalışmalısın kızım Her an tetikli olmalıyız Burada olduğumuzu kimse bilmemeli Peki baba Evet, çocuklar hep ayaklarımızın ucuna basarak yürüyeceğiz Gündüzleri altımızdaki katta çalışanlar olduğunu unutmayın Kimseye güvenemeyiz Yoksa bizi kurşuna dizerler değil mi baba? Bilmiyorum yavrum Belki ha? Geldiler Hoşuna galiba mı? Ben açayım bir de. Mağın. Al başına belayı Aa, Lütfen bir daha bu sözü tekrarlama Hoş geldiniz buyurun, buyurun şöyle. Hoş bulduk İyi akşamlar Bay Fandhan Nasılsınız dostum? Heh, nasıl iyi olunabilirse He, Oğlunuz değil mi? Ne kadar büyümüş? 16'sını sürüyor Merhaba desene oğlum Merhaba. Margot şu koca bebeğe bak kedisini de getirmiş Keşke biz de getirebilseydik Kızlarımı tanıyorsunuz fandan Margot fan. Tanıyoruz tabi Margot yavrum, fandanlara odalarını gösterir misin? Peki, zahmet bebeğe. etmesin zahmet etmesin yukarısı değil mi? Evet evet. Bay Frank ailem adına size teşekkürlerimi bildiririm Neden? Neden? Bizi buraya almak lütfunda bulunduğunuz için. Rica ederim Funda Han. Siz benim yalnız iş arkadaşım değil dostumsunuz da. Biz de birbirimize destek olmazsak. Sağ ol. Şimdilik eşyalarınızı burada bırakın da biraz soluk alın. Sonra bir şeyler yeriz Markot, şu kadın neyindeyine bak? Aa, sahi nedir o? Oturarak. hay Allah. Ay şu Petre hiç kanımsınmadı benim. Al ah, benden de o kadar. Anne. Kedi de başımıza bela olacak. Kedimden bir yere bırakmam Ben söylersem öyle bir bırakırsın Bırakmam işte Ay, Yorgun olacağınızı düşündüm de sizin için bir şeyler hazırladım İsterseniz hemen sofraya oturalım Teşekkür ederiz Peter, kediyle sofraya oturulmaz Aa, Nedenmiş? Oturulmaz da ondan Ben de oturmam İyi edersin lütfen odana çık Çıkarız ee, Çocuğa bu kadar sert davranmıyor Fandahar Hak ediyor ama Ne yaptı ki şimdi? Sen karışma lütfen O Bakın keyifli keyifli ıslık çalıyor Aman Allah'ım duyabilirler Ben şimdi onun haddini bildiririm <Gülüyor> e, Bay Fandan Radyonuz var mı Biz şüphelenirler diye içeridekini alamadık Var ya açayım Biz Prenses hep Londra'yı dinliyoruz Prenses Juliana'nın gelecek ocakta Bir çocuk dünyaya getireceğini müjdelemiştir Dinlediğiniz haberlerden özetler Bugün 27 Mayıs 1942 Belçika Nazi Almanyası'nın saldırılarına dayanamayarak teslim oldu Sabahın erken saatlerinde ben. Dinleyip de ne olacak Neyse Hoş geldiniz Hoş geldiniz afiyet olsun Hoş bulduk Afiyet olsun Afiyet olsun Afiyet olsun Afiyet <gülüyor> olsun Sevgili Kitty Son doğum günümde aldığım en değerli armağan sendin Daha doğrusu ben en çok sana sevindim İyi dost hemen anlamıştım Beyaz yapraklarını karıştırdım Sonra da yazmaya başladım Müzik <gülüyor> 8 Temmuz çarşamba günü esesler evimize geldiler. Babam için çağrı çıkmış. Hepimiz iyice korktuk. Yahudi olduğumuz için 1933'te Almanya'dan Hollanda'ya göçmüştük. Ama 1940'ta Hollanda'nın Nazi Almanyası tarafından işgalinden sonra... ...iyi günlere yeniden veda ettik. Yahudiler için konan yasaklar burada da peşimizi bırakmıyordu. Neyse uzatmayayım. Hemen toparlandık ve babamın iş arkadaşlarından Mip'le Elin'in yardımlarıyla babamın çalıştığı yerin üstündeki gizli bölmeye saklandık. Birkaç gün sonra babamın arkadaşlarından yine Yahudi olan Fandağan ailesi de bize katıldı. Böylece annem, babam, ablam Margot ben, bay ve bayan Fandağan ve oğulları Peter'le yedi kişi oluyorduk. Dışarıyla ilişkimizi Mip'le kocası Hank sağlıyordu. Fandallar daha geldikleri gün kavga ettiler <Gülüyor> Huysuz karı kocayla ile Muhy oğullarını hiç de cana yakın Bulmuyordum Burada çok sıkılacağız galiba Üstelik bir daha ne zaman Dışarı çıkacağız tanrı bilir Dostun Anne. Çocukluk yıllarından Birkaçını tavan arasındaki Havasız bir odada geçirmek zorunda kalan Anne Frank Kitty adını verdiği hatıra defterine yazdığı Temmuz tarihli mektuplarından birinde böyle diyordu Altlarındaki büroda gündüz çalışanlar olduğu için... ...ancak geceleri... ...o da çok gerekirse birkaç dakika için dışarıya çıkıyorlar... ...sonra havasız bölümünün korkulu karanlığına tıkılıp kalıyorlardı. Sık sık da kavga ediyorduk. Hepimizin sinirleri gergindi tabii. Kavga ediyorduk ya... ...ben önce üzülüyordum ama sonra düşünüyordum ki... ...bu kavgalar bile o durgun... ...gergin hayatımız için gerekli bir boşalmaydı. Bugün aldığımız habere göre... Cezayir İngiliz birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Fas, Casablanca, Oran ...üç gündür İngilizlerin elindedir. Kuzey Afrika cephesinde... ...müttefik üstünlüğü sağlanmak üzeredir. Savaşın sonu ve zafer yakındır. Hey, hey ne oldu? <gülüyor> Saat çaldı. Ne Ne gülüyorsun? <gülüyor> saat çalınca yerinizden öyle bir fırladınız ki Fırladım tabi <gülüyor> Ne bileyim ben saat olduğunu Sandım ki <gülüyor> Ne sandınız <gülüyor> Ben bunda gülecek bir şey göremiyorum Ama haliniz öyle komikti ki Kim kurdu bu saati Ne bileyim ben Ne demek ne bileyim E bilmiyorum Sen terbiyesiz bir çocuksun han Siz kendi çocuğunuzu terbiyesiyle ilgilenin Şuna bak bir de karşılık veriyor Eee buktum artık sizin Ben kurmuştum saati ve ne olmuş yani ah, Sen benim kızım olacaktın ben ki Ne yapacaktınız yani An, ne oluyor orada? Kızınızı hiç de iyi terbiye edememişsiniz bayan Frank e, Bir şey mi yaptın ağam? Utanmadan bir de karşılık veriyor Tabi veririm An, sus bakayım sen <gülüyor> Kusura bakmayın Fandan ben onunla konuşurum İyi edersiniz iyi edersiniz Şimdi anlat bakalım an. Hiç işte saat çalınca Fandan yerinden öyle bir fırlayış fırladı ki Kendimi tutamadım güldüm o da kızdı Tabi kızar demiş gülmek yasak mı Fandağının hakkı var seni iyi terbiye edemedim galiba Sen zaten hep beni azarlarsın Kaşınırsın da ondan Çabuk odana git gözüm görmesin Ne bağrışıp duruyorsunuz burada bakayım An pandanı kızdırmış Artık ne yapacağını sen bilirsin peki, peki, peki ben onunla konuşurum ne oldu An Ama baba bilmiyorsun ki Neyse değil. bırakalım bunları Fandağınları sevmediğini biliyorum onlar beni seviyorlar mı sanki? Her dakika ineli bir laf söylüyorlar. Yok, terbiyesiz almış mısın? Böyle yerin 14 yaşındaki bir kız için çok sıkıcı olduğunu biliyorum an. Ama ne yapalım? Gene de sinirlerimizi gevşek tutmaya çalışmamız lazım. Of, çok canım sıkılıyor baba. Savaşın yakında biteceğini söylüyorlar. Bugün radyo söyledi. İngilizler Cezayir'i ele geçirmişler. Ben de duydum. Gördün mü? Bak çok karamsar olmamalıyız. Şimdi seni Fandan'la barıştıracağım. Margot. Margot. Efendim babacığım. Bir dakika gelsene kızım. Bay Fandandan azıcık buraya gelmesini rica eder misin? Söyleyin baba Ama ben barışmak istemiyorum O da ne? Şuraya bak Bayan Fandan iyice çıldırdı galiba Tavayla dovul çiçe deli mi ne? Susun bakalım Duyduk duymadık demeyin Bugün biricik oğlum Peter'in 16. doğum günüdür Hepiniz yukarı davetlisiniz Tebrik ederim bayan Fandan. Teşekkür ederim Geleceksiniz değil mi? Tabi tabii geleceğiz tabi geleceğiz Bu sığınak hayatında küçük sevinçlere öyle ihtiyacımız var ki Bayan Fıran Geliyor musunuz? Geliyorum geliyorum Hadi. Margot Ay şu sofraya bak Vay canına Aa, Bir de hep bizim yiyeceklerimizden yerler utanmadan e, Sofranız pek şık doğrusu Yanımda birkaç kutu konserve vardı Bugüne saklıyordum oh, Pastanızın görünüşü enfes doğrusu Bakalım tadı nasıl? Yani. Terbiyesizlik etme. E, ne yaptım yine? E, Fandan sizden kızımla barışmanızı rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> unuttum bile, unuttum bile. Üy, unutmuşmuş. Aa, şu Peter'e bak Doğum günde bile miskinliği elden bırakmıyor. Mi? Hey eh, oturabilirsiniz. Herkes dilediği yeri sessiz Buyurun Mumları da yakalım <gülüyor> <gülüyor> Nereden buldunuz bu mumları? Saklamıştım <gülüyor> Sizde askerli çıkın değilsiniz <gülüyor> Oğlunuz neden sofraya gelmiyor? <gülüyor> Çok çekingendir Peter gelsene oğlum Mumlarını üflemeyecek misin? Geleyim Ay, Beyefendi teşrif ediyorlar Şimdi de bir notu <gülüyor> katarsa görürsün <gülüyor> Ah Peterciğim bugün 16'sını bitiriyor Peki bir kutlama yeri değil ama. Hadi bakalım Peter. Üfle mumlarını. Ama bir nefeste söndürmelisin. <gülüyor> onda o nefes nerede? <gülüyor> Aa. Aa. Wow. var. Dur bakayım bir dakika. Aşağıdan bir ses geldi. Bu saatte kim olabilir? Peterciğim'in doğum gününde <gülüyor> kimse sesini çıkarmasın. 3 saati de çoktan geçti. Aşağıda çalışanlardan biri olamaz! Belki de MİP'tir! Canım MİP olsa doğruca buraya gelirdi! Çocuklar ben gidip bakayım sakın sesinizi çıkarmayın! Hazar Allah Pederciğim! Ay, hala ne düşünüyor? Çekin sesine benziyor! Kapımızı mı kırmaya çalışıyorlar yoksa? Konuşmayın çocuklar! Bana da çekil sesi gibi geldi! Çekilcinin işi ne aşağıda? Ne bileyim be! Babam geliyor, babam geliyor, neymiş baba? Anlayabildiniz mi Bay Frank? Evet, kapının aralığından baktım adamın biri aşağıdaki masaları tamir ediyor. Nasıl? Çekiz sesi dememiş miydim? Marangoz mu yani? Herhalde herhalde. Gelicini bize daha önce haber verebilirler diye. Herhalde fırsat bulamamışlardır. Peterciğim'in de doğum günü berbat oldu. Neden olsun canım, kutlamamıza devam edebiliriz ama konuşmadan, bakışarak... İşte böyle gideceğim. Konuşmadan, bakışarak eğlendik. Hoş zaten eğleneceğimiz yoktu ama. Ne yalan söyleyeyim, pasta yiyeceğim için sevinmiştim. Yine yedim. Ama korkudan boğazım öyle düğümlenmişti ki. Yutabilirsen yut. Neyse bu arada, Peter'in de sandığım kadar miskin olmadığını öğrendim. Hiç sesini çıkarmadan öyle şaklabanlıklar yaptık ki, görsen bayılırsın. Biraz kanım ısınmaya başladı oğlanı. Yalnız benden çok Margot'la ilgilenmesini kıskanmadım desem, yalan olur. Neyse, bu marangoz vartasını da böylece atlattık. Görüyorsun ya, korkusuz geçen tek bir dakikamız yok. Nazilerin biz Yahudileri neden yok etmek istediklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlattıklarım beni korkutuyor Miiip. Ben artık yüzlük yüzlük kuyruğa geldik diyordum. Nerede Bay Frank, nerede? Haberler hiç de iyi değil. ...Yahudilerin topluca imhası gün geçtikçe hız kazanıyor. Faşistler bu savaşı kazanamayacaklarını anlamış olsalardı. Belki de anladıkları için böyle davranıyorlar. Kim bilir, belki de. Size bir şey söylemek istiyorum Bay Frank. Ama bir türlü cesaret edemiyorum. Kötü bir haber mi? Yok öylesi değil de. E nedir öylesi anlat. Bir Yahudi dostum vardır. Adı e, Albert Dussel. Evet. Dişçidir. Ha, e, evet evet galiba böyle birinden söz edildiğini duymuştum. Saklanacak yer mi var? Hayır, iyi bildiniz Bay Frank. Her gün yakalanmak korkusuyla yaşıyor. Ben ben de işte... Sen de bizim yanımızda emniyette <gülüyor> olacağını söyledin. Öyle mi? Evet Bay Frank. Size sormadan böyle bir şey yapmaya hakkım yoktu ama... Dayanamadım. İyi etmişsin. Iyi etmişsin. Sahi mi söylüyorsunuz Bay Frank? Tabii tabii. Ha yedi, ha sekiz, Üstelik son derece efendi bir adamdır. Sizi rahatsız etmeyeceğini sanırım. Canım hangi rahatımız kaldı Kim Ben de zaten sizin anlayışınıza güvenerek pazartesiye gelmesini söylemiştim. Neden hemen gelmiyor? Halledecek işleri varmış. Deli mi bu adam? Şimdi nerede saklanıyor peki? Bilmiyorum ben de çok ısrar ettim ama pazartesiden önce gelemeyeceğini söyledi. Bir de Gestapo'ya paşasını kaptırırsa. Bu seli kabul ettiğiniz için size minnettarım Bay Frank. Bir adamı göz göre göre ölüme terk edebileceğimi nasıl düşünürsün? Onu diye. demek istemedim Bay Frank. <gülüyor> Bize öyle iyiliğin dokundu ki mi? Senin hiçbir dileğini kıramam. Hayatta kalmamızı sana borçluyuz Yalnız bir tek mesele var Dostunu nerede yatıracağız Dur bakayım ben çocuklarla bir konuşayım An Margot evet, Efendim baba. babacığım. Ee, bir gelin şey çocuklar, var? gelin, gelin. Kısaca anlatayım Bir dostumuz daha bizlerle birlikte saklanmak için buraya geliyor Sekiz kişi mi oluyoruz baba? Evet evet yavrum Adı neydi, bir... Albert Dussel Albert Dussel Dişçiymiş Akraba filan mı? Yok hayır Ölse hayır. neden yanımıza alıyoruz baba Ölümden kurtarmak için an. Sizinle tartışacak diyelim Dostumuz Margot'un yatağında yatacak Margot sen de kamp yatağında yatacaksın kızım Olur baba Odamı biriyle paylaşmak hoşuma gitmedi ama Neyse Bu kadar bencilliğe de hakkım yok yani senin anlı için sevgili kiti, Pazartesiye 8 kişi oluyoruz. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Yahudilerin çektikleri çileler üstüne öyküler gün geçtikçe korkunçlaşıyor. Savaş bu. Yalnız Yahudiler değil, bütün insanlar acı çekiyor. Şimdilik hoşça kal. Dostun. An. Orana yapılan müttefik çıkarması için yorumcular bu sonun başlangıcıdır diyorlar. Ama İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill muhabirimize verdiği demeçte bu son değildir dedi. Ne de sonun başlangıcı. Bu olsa olsa başlangıcın sonudur. 10 Kasım 1942. Sevgili Kitty, sana önemli bir haberim var. Sekiz kişi oluyoruz. Laf değil, sekiz kişi bu. Ne zamandır bir kişilik daha yerimiz ve yiyeceğimiz olduğunu düşünüyorduk. Gelecek adamın adı Albert Düssel. Dişçiymiş. Benim odamda yatacak. İnşallah iyi bir adamdır. Anne Frank, kiti adını verdiği hatıra defterine bu cümlelere yazdığında... ...gizli bölmeye kapandıkları 8 Temmuz 1942'den bu yana... ...dört ay geçmiş oluyordu. Anne Frank, Nazi Almanyası'nın Yahudilere yaptıkları baskılardan kurtulmak için... 1933'te Hollanda'ya göçmüş bir Yahudi ailesinin kızıydı. Ama 1940 Mayıs'ında Hollanda'nın Naziler tarafından işgal edilmesinden sonra... ...yeniden kaçmak, saklanmak zorunda kaldılar. Sınır dışına çıkamayacakları için de... Baba Frank'ın iş yerinin üstündeki gizli bölmeye sığındılar. Birkaç gün sonra Baba Frank'ın iş arkadaşı ve dostu Fandanla karısı ve oğlu Peter'in de onlara katılmasıyla 7 kişi olmuşlardı. Dış dünya ile tek ilişkileri onlara gerekli şeyleri sağlayan MIP aracılığıyla oluyordu. MIP kendisine saklanacak bir yer bulduğunu söylediği zaman Albert Düzel sevinçten deli olmuş. Bir an önce gelmesini sağlık vermiş MIP cumartesi olsa daha iyi demiş ama Düssel hastalarıyla işini yola koyabilmek için... ...pazartesiye kadar zaman istemiş. Yukarı çıkacağız Bay Artık baltonu giyebilir miyim Bayan Bey? Tabii, tehlike kalmadı artık. Bu saatte büroda çalışan yoktur. Yakandaki sarı yıldızı görecek kimse yoktur... ...demek istiyorsunuz değil mi? Evet. Buyurun, girin. Burası... Bay Frank'ın bürosu değil mi Öyleydi Ben burada saklanacak bir yer göremiyorum Gelin yardım edin de bana şu dolabı çekeriz Bir kapı Burası mı Epey tedbirli davranmışız değil mi Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Bayan Buyurun girin Hoş geldin Mip Hoş bulduk Bay Frank Bu bay Albert Tussel değil mi Hoş geldiniz Evet ama siz Belçika'da değil miydiniz Bay Frank? Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Bayan Mip burada kimlerin olacağını söylememişti de A Anlıyorum anlıyorum şu mektup meselesi Gelin içeri girin gerisini içeride konuşuruz Ben izninizle gideyim Bay Frank Hank beni bekleyecekti Üstelik kapının önüne dolabı yeniden sürmek gerek Artık Bay Dussel'i size emanet ediyorum Çok teşekkür ederim Bayan Mip Güle güle Bip. Hoşça Hoşçakalın yarın görüşürüz Hank de selam söylemiş Gelin Bay Dusel, sizi gizli bölme sakinleriyle tanıştırayım. Sonra da her yana gezer kurallarımızı öğrenirsiniz. Baba, aay, ben de geldi sanmıştım. Gelmişti ama gitti. Bay Dusel, sizi küçük kızım Anna tanıştırayım. Onunla aynı odayı paylaşacaksınız. Rahatsız etmeyeceğim umarım. Rica ederim efendim. Ötekiler nerede han? Gelin Bay Dusel, gelin içeri girelim A, Mip gitti mi? Evet sizleri yeni konuğumuz Bay Albert Dussel ile tanıştırayım. Adını daha önce de duymuşsunuzdur. Albert Dussel. Memnun oldum. Bay Fandan. Memnun, Memnun oldum. Bayan Fandan. Oğulları Peter. Memnun oldum, Memnun oldum efendim. Anne tanıyorsunuz karım. Memnun oldum. Büyük kızım Margot. Merhaba. Memnun oldum efendim. Aramıza katıldığınız için seviniyoruz Bay Dussel. Tamam. Siz asıl o, o sevinci bana sorun geciktiniz ee, biz sizi cumartesi günü bekliyorduk İşlerimi bir türlü yoluna koyamadım Gestapon'un eline düşeceksiniz diye baya korktuk Bakın çocuklar Baydu Selim bize bir anlatacağı varmış Hani şu bizi Belçika'da sanmanız Ha evet Bir perşembe sabahı bundan üç buçuk ay kadar önce Baykut Şimit telefon etti Benimle görüşmek istiyormuş Apar topar gittim Bay Frank'ın bıraktığı bir mektubu gösterdi <gülüyor> Ne mektubu? <gülüyor> Susun da gerisini dinleyin Mektupta Bay Frank Gutschimit'le vedalaşıyor Adres olarak da Mastricht'i veriyordu Bay Gutschimit'e o mektubu oracıkta yırtmasına salık verdim Ama beni dinlememiş Kağıdı masasının üstüne bırakmış Sonra da kaybetmiş O zaman kağıdı birkaç gün önce büroya gelen yüksek rütbeli bir subayın almış olabileceğini düşündük Birbirimize bu konuda hiç söz etmemeye karar verdik sizin Belçika'ya oradan da İsviçre'ye geçtiğinizi sanıyorduk. E bana bundan hiç bahsetmemiştiniz. Nazileri yanlış yola sürmek için düşünmüştüm bu oyunu. Demek ki tutmuş. Yani şimdi bizi Belçika'da mı sanıyorlar baba? Şimdi Belçika'da işgal edildiğine göre İsviçre'ye kaçtığımızı falan düşünüyorlardık. <gülüyor> Planınızın başarılı olduğuna kabul ederim Bay Frank. Ben bile yuttum. Şimdi sofraya buyurun. Biz de çay içiyoruz. E, yalnız daha önce benim bir söyleyeceğim var. Nedir? Gizli bölme için tüzük hazırladım Sabahtan beri onun üstünde mi çalışıyordunuz? Evet. Ben de ne yazıyor demiştim Evet az önce bitirdim de Gizli bölme tüzüğü Çok komik Aa, Ben bunda gülecek bir şey görmüyorum Devam edin Bay Fandan lütfen ee, İşte aramıza yeni biri katılıyor Okuyalım üstünde tartışalım diyorum Hı? Okuyalım Fandan Dinleyin çocuklar Siz de yanıma buyurun Bay ee, Herkes yerinde mi? Evet. Başlıyorum <gülüyor> Sandığından da salakmış Canım sus Ama sen de hep büyüklerin tarafını tutarsın miski Susmanızı bekliyoruz çocuklar diyordu ki baba Buyurun Fandan. <gülüyor> Gizli bölme için kılavuz hmm. Yahudilerle benzeri kimseler için Geçici bir barınak olarak düzenlenmiş özel bir kurum Benzeri kimseler ne demek? Nazilerin hoşlanmadıkları kişiler demek istiyor yani <gülüyor> Bütün yıl açıktır Amsterdam'ın göbeğinde sakin, gürültüden uzak bir yer. 13 ve 17 numaralı tramvaylarla gidilebilir. <gülüyor> Almanlar ulaştırma araçlarını yasaklarlarsa yayan da gidilebilir. Oda, yatak bedava. Yağsız, özel hazırlanmış yemekler. Banyo odasında akar su. <gülüyor> Yazık ki banyo yoktur. Ama odalar rutubetli olduğundan istenirse duvarlardan da su sağlanabilir. ...her çeşit eşya için geniş yüklükler. <gülüyor> Çocuklar rica ederim, rica ederim dinleyelim. Radyo mı? merkezimiz... ...Londra ile direkt temastadır. Ee, ayrıca... ...öteki istasyonlarla da ilişki kurulmuştur. Evet. Radyomuz saat 6'dan sonra... ...münhasıran bölme sakinlerinin... ...emrine tahsis edilmiştir. Hiçbir istasyonun dinlenmesi... ...yasaklanmamış olmakla birlikte... ...Nazi Almanyası istasyonlarının... Müzik yayınları dışında aranmaması için aramızda sessiz bir anlaşma vardır. Hitlerin sesini duymaya benim de pek niyetim yok zaten. Kullanılacak <gülüyor> değil. Alçak sesle konuşulması şarttır. Bütün medeni diller konuşulabilir. Şu halde Almanca konuşulmaması gerekir. <gülüyor> Ev hayvanları. İzin alınması gerekir. Her türlü kolaylık sağlanır. Pireler dahi. <gülüyor> Yemek saatleri Bayram ve pazar günleri dışında Kahvaltı sabah dokuz buçukta Öğlenleri hafif bir yemek Hı, Yıkanma Pazar günleri saat dokuzdan sonra Tekne bölme sakinlerinin emrindedir Hela, mutfak, özel ve asıl büro Hangisi istenirse bu işe ayrılabilir İşte böyle ...herkes gibi ben de Fandahan'ın ciddi bir tüzük okuyacağını sanarak alay etmiş... ...biraz da telaşlanmıştım. Ama Fandahan sandığımdan çok daha zeki ve komik bir adammış. Bol bol güldük. Böylece Albert Dussel'in kutlamış olduk. Dussel hoş bir adam. Aslına bakarsan yabancı birinin odama eşyalarıma ortak çıkmasını sevmem ama... ...bu duruma katlanmak zorundayım. İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill zatürreye yakalanmış... ...ama aldığımız habere göre tehlikeyi atlatmıştır. Hindistan'ın özgürlük sembolü Gandhi... ...beşinci defa açlık grevine başlamıştır. Son günlerde yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyoruz. MİP bize kara borsadan vesika sağlıyor. Ama bulamadığı günler de oluyor tabii. Bu arada Düssel'in foyası da meydana çıktı. Aksi mi aksi, ukala mı ukala adam. Helaya gitmek serbest mi? Elbette serbest Bay Düssel, niye sordunuz? Ne bileyim ben? Bir sürü kurallar koymuşsunuz Eee şartlarımızı düşünürseniz Bakalım ben sizin kurallarınıza katılıyor muyum Bakın bir şikayetiniz varsa babamla konuşun Ben hiçbir şeye oturup eline boyuna tartışmadan eyvallah demem Tabi demeyin demeyin Temizleyici kadın ne zaman gelecek Aaa ne kadını Çamaşırlarımızı yıkamak için Çamaşırlarımızı kendimiz yıkıyoruz biz Ben erkek halimle çamaşır yıkayacak değilim ya Neden olmasın babam anneme yardım ediyor ama Bu onun bileceği iş Annenize rica etseniz Ne için rica etsen? Kendininkileriyle birlikte benimkileri de yıkayım. <gülüyor> Annem sizin çamaşırcınız değil. Kendiniz yıkayın siz çamaşırınızı. Sen ne karışıyorsun? Öyle siz söyleyin de alın cevabınızı. Sen dün gece hasta mıydın? Niye sordunuz? Bir uyana bir uyana dönüp durdun. Ne yapalım uykum kaçtı. Hiç değilse kımıldama. Bütün gece... Evet, Bay Düzel odamı paylaştığınız yetmiyormuş gibi bir de mırın kırın etmeyin. Buraya gelmek için size yalvarmadım. Ya ne yaptınız ilk geldiğiniz gün sesiniz solunuz çıkmıyordu ama. Ayaklarınıza kapanmama mı bekliyorsunuz? Ne duruyorsunuz öyleyse? Çıkın Gestapo'ya teslim olun. Ne yapacağımı sana sormadım. Öf rahat bırakın beni görüyorsunuz kitap bakıyorum. Evet boyundan büyük kitaplar. Hiç sizi ilgilendirmez. O deftere de ne saçmalar karaladığını çok merak ediyorum. Öf be. Girin. Ah, rahatsız ettiğim için özür dilerim Bay Duse. <gülüyor> buyurun buyurun bayanda. Peter'in dişi ağrıyor da. Gel oğlum. <gülüyor> çok ağrıyor. Bir bakayım bir bakayım dur bakayım. <gülüyor> Aç bakayım ağzını çocuğum. Acıyor, acıyor. <gülüyor> Ay koca mü Bunda gülecek bir şey göremiyorum. Bırakın bayan Fandan. Ee, terbiyesiz bir kız. Değil mi? De bana laf yetiştiriyordu. Siz her Hı, bakayım. Tamam. Çürük var. Aa, aa, dokunmayın, dokunmayın. Ya <gülüyor> bakayım. Hı. Hmm, bu durumda dişi çekmekten başka çare göremiyorum. Aletlerimi getirmiştim. Ha, Çek Hayır çekmeyin, ne çekmeyin. çekmeyin. Yavrucuk bak az sonra bir şeyin kalmayacak. Aç şunu hocam, aç bakayım aç. Aç aç. İstemiyorum. Dur istemiyorum. Önce dezenfekte etmek lazım. Dur dezenfekte değil. İstemiyorum. İstemiyorum. Ay. Ellerini tutun Bayan Fandan. İstemiyorum. Kama odama. Kama odama. Kama odama. Oldu oldu. Bak, gördün mü yavrum ne kolaymış? Acıdı mı? Acıdı tabii. Ah, çok teşekkür ederim Bay Duse. Bay Frank. Bay Frank, Bay Frank burada mı? Ne var Mip abla ne oldu? Babam nerede ah? İçeride Mip abla. Ne var ne oluyor? Baba. Hoş geldin Mip. Çok kötü bir haberim var Bay Frank. Hii. Ah tanrım sen bizi acı. Anlat Mip. A, Mip abla nasılsın? Çok acıyorum. <gülüyor> kötü haberlere alıştık artık Mip. Her şeyi dosdoğru anlat nedir? Bu binanın sahibi bize hiç haber vermeden binayı satılığa çıkarmış. <gülüyor> ne? Anne. Aman tanrım mahvolduk. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Durun bakalım çocuklar heyecanlanmayın durun Devam etmeyip devam Binayı edelim. satın almak isteyenler köşe bucağı kadar gezmek istiyorlar tabi evet. Ama Eyvah. biz bir şeyler yapmaya Onları Düzenli. buraya sokmamaya çalışacağız Bize gene soğuk kanlı olup beklemek güzel. düşüyor desene Evet alıcılar bugün öğleden sonra gelecekler Stalingrad önlerindeki son savaş 24 Kasım 1942'de başladı Hitler Rusya'ya bir prestij darbesi indirmek için Stalingrad'ı düşürmeye büyük önem veriyor Kuzey Afrika cephesinde ise Mareşal Montgomery, Mihver cephesine karşı hücuma geçti ve 23 Aralık 1942'de müttefik kuvvetleri Trablus'a girdiler. Buradan sonra müttefikler, faşist İtalya üzerine yürümek için hazırlık yapmaktadırlar. <Gülüyor> Sevgili, gitti başımıza neler geldi biliyor musun? Evin sahibi hiç haberimiz olmadan evi satılar çıkarmış. Dün miyip söyledi. Binanın yeni sahibi bugün yanında bir mimarla evi gözden geçirmeye gelecekmiş. Gizli bölmeyi de görmek isterse işimiz bitik. 1933 yılında Nazi'lerin zulmünden kaçarak Hollanda'ya göç eden bir Yahudi ailesinin kızı olan Anne Frank. 1943 yılının Şubat ayının 27. Cumartesi günü Kitty adını verdiği hatıra defterine böyle yazıyordu. 1940 Mayısında Hollanda'nın işgalinden sonra babasının iş yerinin üstündeki bu gizli bölmeye sığınmışlar, dostları Fandan ailesinin de onlara katılmasından sonra bu sıkıntılı yeri 7 kişi paylaşmaya başlamışlardı. Bay ve bayan Fandanla oğulları Peter, anne baba Frank, Margot Frank ve Anne Frank. Dışarıyla ilişkilerini yine baba Frank'ın iş arkadaşı Mip sağlıyordu. Binanın satılması olayı tam gizli bölmeye bir sekizinci kişinin, dişçi Albert Düssel'in geldiği günlere rastlar. Yeni ve eski ev sahipleriyle mimar söylenilen gün geldiler. Biz sabahtan hazırlığımızı yapmıştık. Soluk almaktan korkarak bekliyorduk. Bir şey duyuyor musun? Aşağıda geziniyorlar galiba. Burayı da görmek isterlerse ne yapacağız baba? <gülüyor> Şimdilik düşünmeyelim daha iyi. Ben korkuyorum. Kapıyı aralayıp baksak mı dersiniz Bay Frank? S sakın ha, sakın ha. Sakın ha deli misiniz? Böyle bekleyecek miyiz? Ne yapalım istiyorsunuz? Durun bakayım. Ne oldu baba? Geliyorlar mı? Ah tanrım sen bize aç. Aşağıda bir kapı kapandı çocuklar. Gitti Der mi yoksa? Belki de. Mihip abla da aşağıda değil miydi baba? Evet evet biz korkmayalım. Size haber verecek. Geç kalmazsa tabii. Bir, bir kilitliyoruz. Hmm. Kimse sesini çıkarmasın çocuklar. Hey. Dolabı çekiyorlar. Yandık. Şişt. ...gidiyorlar mı acaba? Sanırım ha? Oh, yine uçuzu atlattık. Bir dakika. Bir ses, Bir ses duydum. Biri geliyor, biri geliyor. <gülüyor> miptir, Miptir kapıyı aç. Sen misin Mip abla? Geçmiş olsun. Oh. Sahi oh. geçti mi? Oh. Geçti, geçti. Ne oldu Mip? Oh. <gülüyor> Biliyorsunuz işte evin yeni sahibi geldi. Eski sahibi de yanında. Ha, ee. Bir de mimar getirmişler. Burayı görmek istemediler mi? İstemez olurlar mı? Eee? Ee? Ev sahibi kapının önüne neden dolap koyduğunuz dedi. Şüpheden, değil mi? Sanmıyorum. O tarafı kullanmıyoruz dedim. Ama yine de görmek istediler. Biz de kapının kurcalandığını duyduk Mip abla. Evet. <gülüyor> anahtarımız yok dedim. Oh, çok şükür. İnandılar mı bari bir... Galiba. Üstenemediklerine bakılırsa... Gittiler mi evet. şimdi? Evet. Şimdilik emniyetteyiz. Ev sahibi yeniden boy göstermezse. Başımızdan bela eksik olmayacak. Peki büro ne olacak Mip? Ben de onu anlatacaktım. Binanın yeni sahibi kiracıları çıkarmak niyetinde değil. Büro yerinde kalacak. Yani? Oh! Yani, yani yani biz de yerimizde kalıyoruz demektir. Bu bölmede bir oyu kiralayan ait olduğuna göre. Ne <gülüyor> Sevineyim mi bilemiyorum. Bana kalırsa sevinebilirsiniz Bay Dünsel. hepinize geçmiş olsun. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun çocuklar. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. geçmiş olsun. geçmiş olsun. Bir vartayı atlattık mı birbirimize böyle diyorduk. Keşke hiç vartı atlatmasak da. Hiç geçmiş olsun demesek neyse o gece yüreklerimizi bastıra bastıra bölük bölücük bir uyku uyuduk. Nazik odamanlarından Roter verdiği demeçte de şöyle demiştir: Bir temmuzdan önce Alman işgali altında bulunan ülkeler Yahudilerden temizlenmelidir. Bir Nisanla bir Mayıs arası, Utrecht eyaleti Yahudilerden temizlenecek. Bir Mayısla bir Haziran arasında da. Güney ve Kuzey Hollanda'yı Yahudilerden temizlemek amacındayız. İmdat! İmdat diye bağırıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Kalkın uyanın kalkın. Hmm. Bayan dal mı bağırıyor böyle? Bilmem o galiba. Etrafı belbeliye verecek. Nedir bu? Baba! Oh. Babacığım. Dur kızım, dur kızım. İmdat! İmdat yetişin. Ne oluyor Bay Frank? Kim bağırıyor? Bayan Fandan kötü bir rüya gördü galiba Bay Dussel İnsan böyle gece yarısı uykusundan edilir mi canım? Baba ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor baba? Ee, bir baksana oldu Şimdi anlarız şimdi anlarız Ne var anne ne var Ay, ne oluyor? Yetişin yetişin Kendine gel şekerim kendine gel Deniz var Bayan Fandan ah, ah, Bay Frank siz salimden anlarsınız Evet Bunlar beni deli sanıyorlar Ne oldu anlatın hele Hırsız Bay Frank hırsız Hırsız mı? Ha? Evet Neymiş oldu? E, geliyorum geliyorum Evet anladım bayan Ay, fonda ne hırsızı Sosisler Sosisler tavan arasında Tavan arasında siz sosis mi saklıyorsunuz <gülüyor> Yanımızda getirmiştik gelirken Her neyse her neyse ne olmuş sosislere Sosislerimle fasulyelerimi çalmışlar İlahi bayandan bizim haberimiz olmadan Kim girebilir çatıya Ne bileyim ben belki de dışarıdan girmişler daha neler, daha Olmaz neler. mı yani <gülüyor> Olur tabi ama birkaç sosis çalmak için kim girer bu kadar zahmete bayan? Sosis deyip geçmeyin <gülüyor> bu zamanda en değerli şey e, Haklısınız haklısınız peki benden ne istiyorsunuz? Tavanın arasına bir bakamaz mısınız? E kocanız neden bakmıyor? E, ben oldum olası karanlık yerlerden korkarım Pekala sizin hatırınız için bakarım Peder benimle gelir misin çocuğum? Ben? Evet e, İsterseniz gelirim Frank amca Güzel Güzel Ben de duydum çatıda birileri yürüyor. Hadi. sen her ihtimale karşı eline bir sopa alır mısın? Birini mi öldüreceğiz? Yok canım hemen telaşlanma. Hazır mısın? Ee, hazırım hazırım. Yürü bakalım ben önden <gülüyor> giderim. <yürüyorum. gülüyor> oh, zifiri karanlık burası göz gözü gör. Bastığın yere dikkat et Hadi. <gülüyor> Sosisleri biz şu rafa koymuştuk, şu rafı üstü. Ah! Ne oldu? İmdat! İmdat! Yerdebene doğru yürüdü. Biri var burada, biri var. Geliyor, şimdi geliyor. Bıçaklanın benim, bıçaklanın. Ne? İmdat! Haydi haydi, korkma çocuğunu. Kormuyor, komuyor, kızmıyor. Ne oldu yavrum, ne oldu? Kim bağırdı Yaralandım, yaralandım. Bak, i̇şte, işte, İşte, işte. Tam düşündüğüm gibi Anne gülüyorsunuz Gerçekten de yukarıda bir hırsız var bayan Fanda Hatta bir hırsız çetesi Ne demek istiyorsunuz Hırsız peder'in elini ısırdı Demek hala oradayım evet. Kim Fare dostlarımız ne? Hayır, hayır, hayır hayır ben bıçaklandım ya hep kanıyor mu bu? Kanıyor tabi Hem de nasıl bakın. <gülüyor> İyi öylese evet işte, tatatonuz ihtimali yok demektir. Biraz kolonya sürersiniz geçiyor. Benim kahraman oldum. <gülüyor> Oldu. Neymiş? Hırsız hırsız, yani fareler! Ne diyorsun? Bizimkiler tavan <gülüyor> arasında sosis saklamışlar, fareler tadarmış tabii. Ben bilmez ha? miyim onları? Hay Allah kahretsin, gece yarısı! Ama itiraf edeyim ki hepimiz önce çok korktuk. <gülüyor> Allah cezalarını verdin. Neydi <gülüyor> o <gülüyor> <gülüyor> Aa Siz niye gülmüyorsunuz Bay Düşer, gülsenize. <gülüyor> Haklısınız, yapacak başka şey yok. <gülüyor> Önce korkulu, sonra eğlenceli bir gece geçirdik. Bizim eğlencemiz de bu kadar oluyor işte. Ama bu arada bayan sandığınla Peter'in ne yiğit olduğunu da öğrenmiş olduk. Çevremizde olup bitenlere gelince iyi haberler alıyoruz. Almanların işçi mübadelesi bürolarından birini tutuşturmuşlar. Muhafızları da temizlemişler. 1940'ta dövüşmüş veya askere alınmışların hepsi harp esiri olarak Führer'e hizmete çağrıldı. Galiba çıkarmaya tedbir diye düşündüler bunu. Bakalım ne olacak. Dostum, an. "Bir odaki radyoyu teslim etmek zorundayız Bay Frank." Desene sıra bize geldi demek. Artık aşağı inip radyo dinleyemeyecek miyiz baba? Korkarım dinleyemeyeceğiz yavrum. Üzülmeyin, bunu da düşündük. Bay kraller sizin için kara borsadan küçük bir radyo temin etti Yaşasın <gülüyor> Yaşasın Artık fandalları radyosuna muhtaç olmuşuz <gülüyor> Saklı Yahudilerin üstüne bir de saklı radyo İlahi saklılığa alışmadın mı daha Bilmem alıştım galiba Mi ablan dışarıdan ne haberler var Bilmiyorum ee, Çekinme söylemeyeyim çekinme ee, Yahudilerin toplanmasına devam ediliyor biliyorsunuz Kaçabilen oluyor mu Eh tek tük Müttefikler Sicilye'ye çıkartma yapacaklarmış. Ben de duydum ama bilmem ki inanılabilir mi? Çıkartma başarıyla sona ererse savaşın sonu geldi demektir. Bu sözü daha önce de söylemiştin. Kötümser olmayalım, kötümser olmayalım. Sen de çok iyiyim Sersin gibime geliyor. Hayır, hayır. İyi günler gelecek çocuklarım, inanın. Son aldığımız habere göre Türkiye Cumhuriyeti Nazi Almanyası'na savaş ilan etmiştir. Böylece müttefik cephesi bir güç daha kazanmıştır. Yeni gelişmeler beklenebilir. Sevgili Kiti Biliyorum kafanı şişiriyorum artık ama ne yapayım Dilediğince konuşabildiğim tek kişi sensin sana nazım geçiyor, ben de sana döküyorum derdim. Gizli bölmedekiler, babamın dışında herkes tabii, beni azarlamak için ağız birliği etmişler sanki. Bilmiyorum, belki de ben gerçekten çok çekilmez bir kız oldum. Ama eğer öyleyse, bu sıkıntımdandır. Nazilerin baskısından kaçmak için, 1933 yılında Hollanda'ya göçen bir Yahudi ailesinin kızı olan Anne Frank, 1940'da Almanların Hollanda'yı da işgalinden sonra saklandıkları gizli bölmede Kitty adını verdiği hatıra defterine böyle yazıyordu. Buraya kapanmalarından bu yana bir yıl dolmak üzereydi. Annesi, babası, kız kardeşi Margot, babasının iş arkadaşı Fandan, karısı, oğulları Peter ve sonradan onlara katılan Albert Düssel'le tam sekiz kişi oluyorlardı. Düssel bana çok kötü davranıyor. Zaten kimseyle pek geçinemiyor ya. Kimse kimselik için Durumumuzdan mı geliyor nedir Sık sık kavga ediyoruz Radyodan duyduğumuz iyi bir savaş haberi Havayı bir süre için yumuşatsa da Umutsuz düştüğümüzde Yine birbirimizi yemeye başlıyoruz Savaş artık buralara kadar ulaştı Pazar günü Amster'dan fena halde bombalandı Sokaklar ana baba günü Her dakika üstümüzden uçaklar geçiyor Alarm düdükleri çalıyor Pekala, pekala, kaçma İşte Kurtarın beni, ne olur kurtarın beni Kendine gel yavrum, an. an kendine gel Ne oluyor? An sayıklıyor galiba, an yavrum ne, ne oldu? Ne var ne oldu? Bir şey yok yapan bir şey yok Kötü bir rüya gördüm o kadar Bu işin bir çaresine bakmalısınız bayan Fırat. Öyle ya sokaktan geçen biri duyarsa Hepimizin hayatı onun yüzünden tehlikeye giriyor <gülüyor> Haklısınız ama ne yapalım çocuk bu Sonra her gece yatağında kıpır kıpır dönüyorum İmr'le gözümü kırpamıyorum Bazı sıkıntılara katlanmak zorundayız bay Dusser'le Ben tuvalete gidiyorum Kafa dinleyecek tek yer orası Ne evet, var ne oldu bay Fırat Bir şey yok bir şey yok an kabus görmüş Ben de onu bir boğazlıyor sandım Maalesef yanaldınız. An, Biraz su ister misin çocuğum İstemem Çok mu korktun yavrucuğum Çok. İstersen senin yanında kalırım ey, ey, ey, istemem geçtim geçtim Hadi uyu öyleyse Allah rahatlık versin <gülüyor> Baba baba Efendim çocuğum Bu gece çok bombaladılar değil mi Evet Korkuyorum Korkma yavrum ne kadar çok uçak gelirse Savaş o kadar çabuk bitecek demektir Bu sahibi Du sollst bekecken, Baba. kennt sie deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein Leib geschehen, bei der Laterne stehen. Neyse hiç bayram bombardımasız bir geceye rastladı Artık sofraya oturabilir miyiz baba? Durun bakalım daha bir sürü merasim var Şarkılar, hediyeler Bu yıl maalesef olamayacak Ama adettir Hanuka bayramında herkes birbirine hediye verir Hediyeyi nereden bulacaksın? Hepimiz burada sağ salimiz bundan daha büyük armağan olur mu? Ama ben bir şeyler hazırladım ah, Ne hazırladın anne? <gülüyor> Herkese bir armağanım var senden bile gizledim vaydı <gülüyor> O da ne? Amanlar! Olur şeydi. Aa başındakiyle, o başındakile. O başı. <gülüyor> ya yani. sen olmasan hiç güleceğimizi. Kalk Margot, Margot ayağa efendim. Ayağa kalk. Al bunu. Oku ki. Oku. Teşekkür ederim ben. Oku. Hiç sinirlenmesin. Sen bir tanesin. Eğer sinirlenirsen Bilmece çözer, yine sinersin <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir bilmece kitabı, nereden buldun ya bunu sen? Ya Yeni değil. çözdüğün bilmeceleri sildin, yeniden uğraşın oh. Ay yok canım <gülüyor> Bayan sandan Buyurun, bu da sizin ah, Hay Allah, ben kimseye armağan veremeyeceğim Hadi olsun, açın, açın bakın Ne bu? Şampuan bütün ufak tefleksiyon parçalarını topladım, kendi tuvalet suyuna karıştırdım, bunu yaptım. <gülüyor> Kusurevatcığım vakit olsaydım sizin için de bir şiir yazardım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Anne, bu da sana. Al, ökür müsün? <gülüyor> An'ın on saatlik hmm. itaati olacak annenin bayram mükafatı. <gülüyor> on saat itaate ha? Söz mü? Söz. Aman bayan Frank, bu itaati bana satar mısınız? <gülüyor> Durun hele, bir görelim de. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Efendim yavrum? Bu da senin. Aa, nereden buldun bu kaşkolu Artık yıp parçalarından ördüm Yok canım <gülüyor> Değil tabi Buraya geldiğim gün bulmuştum Senin eski kaşkolünü tanımadın mı baba <gülüyor> Sahi unutmuşum Neyse ben gene de senin ördüğünü düşünürüm Benim çiçik kızım Bu da senin feder. Nedir Dur, Aç bakalım açmaya korkuyorum İçinden bir şey fırlamaz değil mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tanımış <Evet, evet>. <gülüyor> Aaa bir ustura Oo. Bunu da mı artıklarla yaptın? Hayır bunu miype aldırdım hiç kullanılmamış ee, Artık tıraş olma zamanın geldi <gülüyor> Hangi sakalda tıraş edecek? Aa baksanıza bıyığı çıkmaya başladı bile Ben gidip de bir deneyeceğim <gülüyor> Bu da sizin Bay Müshel. Bana da varmağın vereceksin Neden olmasın düşman değiliz ki Nedir bu? Kulaklarınız için tık aç. Sa tık aç mı? <gülüyor> Geceleri benden rahatsız olmamanız <gülüyor> için pamukla yerler. <yapsın. gülüyor> Sayende gerçek bir bayram yaşadık artık. Ee, yine de bazı eksiklerimiz var tabii. Siz de her şeyi kötü tarafından alıyorsunuz Fanda. Neydi eksik mesela? Ee, sorar mısın canım? Bir Gelin, sorayım. yeni bir oyun oynayalım. Hı? Nasıl? Vakit geçerli olmazsa. Saklambaç mı? <gülüyor> İlahi <bay gülüyor> mesela, Hayır. <gülüyor> Herkes buradan çıkınca en çok ne yapmak istediğini anlatsın Valla benim aklım fikrim karımda Karınız İsviçre'de değil mi Bay Dussel? Evet o benden daha şanslı Önce sizden başlayalım Siz ne yapmak isterdiniz Bayan fanda Ben size söyleyeyim Hemen bir pastaneye girip tıka basa kremalı pasta Aa, çok <gülüyor> Sen sevmez misin? Sanki kremalı pastayı bayılırsın <gülüyor> Evet ama önce şöyle iyi bir banyo yapmak istiyorum Ben de Doğru. tamamen sizin fikrinizdeyim Bay Fandan ha, Haklısınız haklısınız Bizim tekne pek işe yaramıyor Neredeyse bitleneceğiz Buna da şükür Toplama kamplarında Yahudileri kalabalık gruplar halinde duşa sokuyorlarmış Yıkanacaksınız diyorlarmış Sonra da içeri siyanür gazı veriyorlarmış Ne korkunç baba Anlatmayın daha iyi Öyle. Sözde bayram kutluyoruz Pekala. Pekala daha bitirmedik Sen ne istersin Margot ee, Hı? E, Bilmem baba Çin'de koşulabilecek bir bahçeyle bir eviz. <gülüyor> Petre sormak gereksiz. O sinemiye gidip ne olursa olsun... ...üç defa üst üste seyretmek <gülüyor> <diyecektin>, ha? <gülüyor> durun. Ne oldu? Aşağıdan bir ses geldi. Siz de her yanda bir hırsız görüyorsunuz artık. Yo yo sahiden duydum. Bakın dinleyin. Evet haklısınız. Aşağıda birisi var. Ne yapıldık? Durun, durun hemen telaşlanmayın. Belki de miyiptir? Hayır hayır. Geldiler. Yerimizi keşfettiler Kim? Gestapo Tanrım Şş, ses çıkarmayın Yukarı çıkarlar mı dersin oto? Bilmem ki Kaçalım, hemen kaçalım Nereye? Ben aşağı iniyorum Hayır gitme, gitme otu Git, git baba gitme, belki aşağıda pusu kurmuşlardır Gestapo ne olur? olsa çoktan buraya çıkardı ben iniyorum, siz sessiz durun Yerimizi bilmiyorlardır daha Paramız, paramız nerede Pıtti? Git paramızı getir Parayı ne yapacaksın şimdi? Gestapo'nun parayla kandırılabileceğini söylüyorlar Paramızı getir Putin Saçmalama paramızı alır yine de öldürürler bizi Anne, anne, anne ne oldu Şşş. ne oldu Sus yavrum, sus Oto nerede kaldı Üzülme anne babama bir şey olmaz Geliyor Hırsızmış Ufak para kutusunu götürmüş bir de daktilo makinesinde Telaştan kapıyı bile kapamadan kaçmış evet. Ya bizim burada olduğumuzu anladıysa Bugün büroda kimsenin olmadığını biliyordu Sesimizi duymuşsa Hadi hadi hadi kendinize gelelim Unutmayın çocuklar bugün Hanukka bayramı Oh Hanukka Hanukka Sensin En şen Bayram Günlüğün Oh Oh İşte böyle Kitty Sevinçle korku Hayatla ölüm Gizli bölmede hep yan yana Hırsızdan bile korkuyoruz Çünkü Yahudi olmak Hırsızlıktan çok daha büyük bir suç şimdi Sayın dinleyiciler, şimdi savaşın en sevinçli haberlerinden birini vereceğiz. 24 Temmuz 1943'te faşist Mussolini'yi iktidardan düşüren Yüksek Konsey... ...bugün 3 Eylül 1943'te barışı imzalamış... ...böylece İtalya kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Ancak İtalya'daki Alman birlikleri karşı koymaya devam etmektedirler. Bugün Noel! Mip neredeyse gelir Size ne Noel'den? Siz Yahudisiniz Yine de Noel'i kutlarız işte An Efendim Siz isterseniz kutlamayın Bay Dusel Biz yine kutlayacağız işte Al, Çocuklar bakın Mip geldi İyi Noeller çocuklar <gülüyor> Sana da güzel elen getirdim bakalım sanırım. Seveceğiniz şeyler bakın <gülüyor> Bu ne kocaman pasta ya Ben yaptım <gülüyor> Lizit düşündüm şimdi Kimi? Ananın sınıf arkadaşıdır. Biz halimize şükretmeliyiz. Zavallılıyız şimdi kim bilir. Hangi toplama kampında titriyordur. Şimdi bunları düşünme. Evet bunu düşünmeyin. Ben de pastanın üstüne onun için iyimser ve baspakalıp sözler yazdım ya. Barış 1944. İyiyim miyip? neler yazmış bak. Barış 1944. İyi ama ne zaman gelecek Barış? Alman kuvvetleri 9 Eylül'den beri gerilemekteydiler. 4 Haziran 1944'te müttefik kuvvetleri İtalya'nın başkenti Roma'ya girmişlerdir. Savaşın sonu yakındır. Müzik <Gülüyor> Hanukkah bayramından sonra Noel'i kutlayacağız. Çok neşeli geçirdiğimiz öteki Noelleri düşünüyorum da. Neyse, buna da şükür. Anne Frank, Nazilerin baskısından kaçmak için 1933'te Hollanda'ya göçen bir Yahudi ailesinin kızıydı. Almanların Hollanda'yı da işgal etmesinden sonra Hollanda'da Yahudiler için yaşanmaz bir yer olmuş. Sonunda baba Frank içinde bir çağrı çıkmıştı. Bunun üzerine Frank ailesi. Otto Frank'ın iş yerinin üstündeki gizli bölmeye taşındılar. Annem, babam, kız kardeşim Margot, babamın iş arkadaşı Fandan, karısı ve oğlu Peter'le yedi kişiydik. Sonraları Albert Oussel adında bir dişçinin de bize katılmasıyla, o daracık yeri paylaşan sekiz kişi olduk. Dışarı ile ilişkilerini yine babasının iş arkadaşı olan Miep aracılığıyla yürütüyorlardı. Gizli bölmeye kapanışımızın yılı dolmak üzereyken Hanukkah bayramını kutladık. Ama bütün sözde eğlencelerimiz gibi bu da rezil oldu. Altımızdaki büroya hırsız girdi. Korkudan ütümüz koptu. Zaten hep korkuyoruz. Hep korkuyorlardı. Bekliyorlardı. Dışarıda ise savaş artık müttefiklerin lehine ama bütün hızıyla sürüyordu. Müttefikler savaşın gidişini konuşmak, ortak bir davranış belirlemek için... Kazablanka'da bir konferans düzenlediler. 14-24 Ocak 1943 tarihlerinde yapılan konferans... Roosevelt ve Churchill arasında yapılmıştır. Stalin konferansa gelmeyi reddetmiştir. Noel geldi. İlk ve tek konuğumuz yine Meep oldu tabii. Bizim için kocaman bir pasta yapmıştı. Üstüne de Barış 1944 yazmıştı. Ama hani ya? Nerede Barış? <gülüyor> Zahmet etmişsin mi? Bunun için bir haftalık şekerini kullanmış olduğuna eminim. Doğrusu ben pek sevindim bu pastaya. Gerisini düşünce halde değilim. Geçen yılda bir pasta getirmiştiniz değil mi? <gülüyor> evet. Onun üstünde de Barış 1943 yazılıydı. <gülüyor> Barış 1944. Nasılsa gelecek değil mi? Ağan yavrucum bir bıçak getir bakayım. Peki. Kesiyoruz pastayı. Kaç kişiyiz? Beni saymayın rica ederim. Aa, olmaz birlikte yiyeceğiz. Aa, olmaz imkan yok yiyemem. Aa, öyleyse... Bir, iki, üç, dört, beş, yedi kişiyiz Sekiz <gülüyor> Affedersiniz Bay Dussel, sizi saymadım Aman keselim artık şu pastayı çatlayacağım Yalnız Bayan Frank kesin Pastayı Bayan Frank yapmadı ki Mip yaptı hepimiz için Evet ama Bayan Frank daha iyi bölüyor Ne demek istiyorsunuz? Hadi hadi hadi vakit kaybetmeyelim Ben eşit gerçekten. olarak bölmüyorum öyle mi? Ama, hadi Kerli yani. uzatma Hayır cevap istiyorum öyle mi? Yok herkese eşit olarak veriyorsunuz Yalnız kocanıza her zaman herkesten daha çok düşüyor. Yalan söylüyorsunuz. Bayan Fandan rica ederim. Bu kadarına da dayanamam. Ama rica ederim makul olun. Bir pastanın bizi ne hale getirdiğini görüyorsunuz Mim. Siz kesin bayan Frank. Aa, sahi sen yemeyecek misin Mim? Ben çok kalmayacağım zaten. Peki öyleyse kesiyorum. İşte böyle gitti. Bir pasta için kavga etti. Ama ben neden olduğunu biliyorum Bize kara borsadan yiyecek vesikası sağlayan adam yakalanmış Mip söyledi Bu yüzden son günlerde yiyecek sıkıntısı çekiyoruz Mip yine de bir yerlerden bulup buluşturup getiriyor Nasıl beceriyor bilmem Pasta nefismiş Mip abla Teşekkür ederim Başka isteyen var mı? Bir dilim arttı Gördünüz mü? E, i̇steyen yoksa eğer e, Size vereyim bayan Fandan Pasta sevdiğinizi biliyorum <gülüyor> Teşekkür ederim Sizinle biraz özel olarak görüşebilir miyim Bay Frank? A, tabii tabii Mip. Öteki odaya geçelim. Biz de gelebilir miyiz baba? Hayır yavrum. Siz pastanızı yemeye bakın. Gel Mip. A, Bay Fandan'la Dussel'e de haber verseniz. E, tabii tabii. Fandan. E, efendim? Biraz gelir misiniz? Ne var? Mip'in bize bazı söyleyecekleri varmış. Dusel. Evet Bay Frank. Yandaki odaya geçelim lütfen. Sizi dinliyorum. Anlatmayın dinliyoruz Aşağıda depoda çalışan yaşlı bir adam vardı Bilmem ha. kendisini hatırlar mısınız Bay Frank Elli yaşlarında iri yarım yok bir adam Şu Utrecht'en gelen ha, mi? Evet bundan bir hafta önce depoyu kapadıktan sonra yanıma gelerek Bay Frank nasıl diye sordu e, İsviçre'ye gittiğimizi duymamış mı? Ben de onu sordum Duymuş ama benim daha başka şeyler de bildiğimi sanıyormuş Önce sözlerini pek önemsemedim Hepsi buysa Ama değil dün bana bazı evraklar getirmişti Evrakı incelerken bir ara gözümü kaldırdım. Baktım adam dolabı inceliyor. Bu dolabın yerinde eskiden bir kapı bulunduğunu söyledi. Ne diyorsunuz? Evet. Oradan tavan arasına çıkan bir kapı yok muydu diye sordu. Ve aylığının arttırılmasını istedi. Haftada yirmi lira zam istiyor. Şantaj yapıyor yani. Yirmi <gülüyor> lira pek alçak gönüllü bir şantaj da. Hmm, biliyor musunuz? Ben bu adamın bayram gecesi aşağıya gelen hırsız olduğunu sanıyorum. ...sesimizi durmuştum. Peki siz ne cevap verdiniz mi? E, düşünürüm dedim. Acaba ne yapsam... ...parayı vereyim mi yoksa işten mi çıkarayım? Sakın işten çıkarmayın. İstediği parayı verin de hiç değilse burada altında bulunsun. İstediğinin yarısını teklif edin. Bunun şantaj olup olmadığını anlarız. Peki ya şantajsa? İstediğini vermeyecek misiniz? Ne isterse vermek zorundayız. Canım hele durun bakalım bir kere anlayalım. Belki de ben gereksiz kuş kullanıyorum. Ama insan herkesten şüphe etmeye başlıyor. Gitgide. Ne var kim o? Baba aşağıda telefon çalıyor. Denk. Kim olabilir tatil günü telefon çalmazdı hiç? Bizi denemek için mi yapıyorlar acaba? Ee, belki de Hank'tir. Buraya geleceğimi biliyordu. Şimdilik hoşçakalın giderken telefona da bakarım. Ne ol musun Mip? Telefon kimdenmiş? Mipa arıyorlarmış. Güle güle Mip abi. Pastana bayıldık Mip abla. Hoşçakalın. Güle güle Mip. Güle güle. Ee, ne diyorsunuz bu işe? Benim midemi bulandırdı Neyse neyse şimdilik kimseye duyurmanın gereği yok Hadi gelin benim odama geçelim 14-24 Ocak 1944 tarihleri arasında toplanan Kazablanca konferansında Müttefikler şu kararları almışlardır Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için Sicilya'ya çıkartma yapmak Ve Almanya üzerindeki baskıyı artırmak Balkanlarda ikinci bir cephe açmak Türkiye'nin de savaşa katılması için gerekli ortamı hazırlamak, Almanya ve Japonya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar savaşmak. askerlerin ellerini sıkıyor. Sıkılacak elleri kalanların tabii. Ya ne bileyim ben baksana hallerinden memnunlar. Ya sen de inandın mı çok safsın. Propaganda bu. Şu radyoyu karıştırmaktan vazgeçseniz artık Baydursel. Müzik dinliyoruz. Son haberleri dinlemeye çalışıyorum. Sonra dinlersiniz. Sen sonra müzik dinlersin. Radyoda haberden bol şey yok zaten. Müzik 40 yılda bir. Ben BBC'yi arıyorum. <gülüyor> Karıştırmayın dedim. Sen karışma. Siz de fazla oluyorsunuz artık. Çabuk eski istasyona getirin. Yoksa dövecek misin beni? Oo, oh, hayır ama. Öyleyse otur oturduğun yerde. Peter haklı Bay Düssel. Sen ne karışıyorsun? Ben de müzik dinliyorum. Ama ben dinlemek istiyorum. Öyleyse bu odadan çıkarsınız Bay Düssel. Şu bacaksıza bakın hele. Radyonun bizim olduğunu unutmayın. Aman ne haliz varsa görün. Ay. Amma aksi adam. Şu müziği bulsana ne olur. E Tohren sever misin? Hem de nasıl? Seninle beğenilerimiz uyuşuyor desene. <gülüyor> Yürekli çocukmuşsun Peter. Ha şu Dussel meselesini. Önemli bir şey diyeceğim. Hadi hadi nasıl kasıldığını gördüm. O da kabalık etti ama. Seninle neden arkadaş olmadık biz Peter? Bilmem. Ben çok çekingenimdir. Burada canın sıkılıyor değil mi? Çok. Ee, arkadaş istemiyor musun? Bilmem. Yalnız kalmaktan da memnunum. Aa, ne diyorsun? Yani kendi kendimi meşgul edebiliyorum. Peki benimle arkadaşlık etmek istemez misin peki? Tabii isterim. Neden istemeyim? Ben eskiden çok neşeli bir kız. <gülüyor> Yine öylesin. Biraz duruldum galiba. Daha iyi oldum. İnsan burada daha çabuk büyüyor. Peki de savaştandır. Babam savaş yakında bitecek diyor. Bim de öyle söylüyor ama ben inanmıyorum. Neden? Bilmem. Karamsar oldum son zamanlarda. Cık, bitecek bitecek. Ama... ...bizim başımıza bir şey gelmeden önce bitmesi gerek Savaştan önceki günleri özledin mi? Sen özlemedin mi? Peder... ...Almanlar Yahudilerden niçin nefret ediyorlar? Ben de senin kadar biliyorum. Ama bizim aşağı bir ırk olduğumuza inanıyorlarmış. Ama neden acaba? Ben de anlamıyorum. Babana sor, belki o bilir. Sordum. O da bilmiyor. Belki de bir şey söylemek istemedim. Ama bildiğim bir şey varsa... Naziler Yahudilerden zararlı bir böcekten söz eder gibi söz ediyorlar. Mip ne dedi duymadın mı? Son günlerde durum iyice kötüleşmiş. Peder. Hı? Bizim bunda bir suçumuz var mı? Yok canım neden olsun? Ölse neden buradayız? Böyle korkuyoruz. Yahudi olduğumuz için işte. Desene her yol aynı yere çıkıyor. Sana kitaplarından vereyim mi Feder? Ver ya. Bütün vaktimi odamda geçiriyorum. <gülüyor> İyi yine senin kapanabilecek bir odan var. Ben hep tuz elle burun burunayım. Işığı söndür çabuk Tam tepemizdeler Müttefik uçaklarıdır Şehir dışındaki Alman birliklerini bombalayacaklar Of Bak bak biri düşüyor galiba Of. Zamanım. Almanları bombalıyorlar musun onlara da acıyorum. İtalya'nın konferansından sonra Almanlar her cephede gerilemeye başlamışlardır. 12-26 Mayıs 1943 günlerinde Washington'da Churchill ve Roosevelt arasında yapılan konferansta şu esaslar üzerinde durulmuştur. Türkiye'nin savaşa katılmasını sağlamak, bu şekilde Romanya petrollerinin bombardımanı için... ...Türk havaalanlarının kullanılmasına Sıkıldım artık. Bu fare deliğinde ömür tüketmekten bıktım. Gergin olmayan bir tek günümüz yok. Ama yanılmıyorsam eğer... ...Ben yine de küçük bir yaşama sevinci buluyorum. Kim ne derse desin. 1943 yılından sonra savaş... ...Müttefiklerin lehine dönünce... Savaşı bir an önce bitirmek ve savaş sonrası düzeninin esaslarını tespit etmek amacıyla... ...müttefikler arasındaki temaslar sıklaşmıştır. Savaşın bütün hızıyla sürdüğü yıllarda... ...1933'te Nazilerin zulmünden kaçmak için Hollanda'ya göçen bir Yahudi ailesinin kızı olan Anne Frank... ...tek dostu hatıra defterinin satırlarını doldurmaya devam ediyordu. 1940'ta Hollanda'nın da Naziler tarafından işgalinden sonra... ...hayat Yahudi ailesi için yeniden zorlaşmış... Sonunda babası hakkında bir çağrı çıkmış ve korkuyla toparlanarak babasının iş yerinin üstündeki gizli bölmeye sığınmışlardı. Annem, babam, kız kardeşim Margot, babamın iş arkadaşı Fandan, Bayan Fandan ve oğulları Peterle Yedik kişiydik. Bir süre sonra Alberto Selatlı adlı bir Yahudi dişçinin de bize katılmasıyla o punaltıcı bölmeyi paylaşan 8 kişi oldu. Babamın sadık sekreteri Miyip ihtiyaçlarımızı kara borsadan aldığı vesikalarla sağlıyor. Kara borsacının yakalanmasından sonra yiyecek sıkıntısı çekmeye de başladılar. Bu arada sığındıkları yapı sahip değiştirdi. Alttaki büroya hırsız girdi, depo bekçisi şantaj yaptı. Bütün bu vartaları atlattık çok şükür. Bilmiyorum, atlattık mı? <Gülüyor> Söylediğiniz gibi depo bekçisinin haftalığına on gul derzam yapmayı teklif ettim. Kabul etti mi? Hayır. Allah kahretsin. Bu herif şantajcının biri. Durun bakalım, durun bakalım telaşlanmayalım. Sonra ne dedi mi? Yüz gul der istiyor. Yüz gul der mi? Daha neler? Haftada yüz gul der mi? Hayır. Amsterdam'dan ayrılıp şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekmiş. İyi öyleyse. Anlamadım bayan Frank. Bunun neresi iyi? Edit haklı. Veririz adama yüz gülderi çeker gider. Bu kadar kolay mı? E ben de gider sanıyorum. Ya şantaj yapmaya devam edersin? Canım seçim yapacak halimiz yok. Ben olsam adamın istediği parayı veririm. Sen lafa karışma an. Şimdi aramızda kararlaştırmalıyız. Adama parayı verelim mi vermeyelim Başımızdan mi? Başımızdan atabileceksek. Ben verelim derim. <gülüyor> Ama böylece adamdan çekindiğimizi kabul etmiş olmuyor muyuz? E, Mip usulünce verir adamı kuşkulandırmadan. Bu akşam üstü bana uğrayacak zaten. Hemen cevap istiyor. İyi e, ya. İyi ya madem başka çare yok verelim gitsin ha Duydun Mip adama yüz gulder verip iyi yolculuklar dileyeceksin Umarım bir işe yarar Geçen gün daktilo makinesini çalan hırsızdan bir haber var mı? Mip ya Mip ben de onu söyleyecektim makine bulundu Bulundu mu? Ne? Ne demek istiyorsunuz? Hırsız yakalandı e, Tanrı'ya şükürler olsun Ben ben bunda sevinecek bir şey göremiyorum e, Fena mı hırsız yakalanmış işte Evet ama hırsızı Mip yakalamadı herhalde Ben anlıyorum galiba Evet düşündüğünüz gibi Hırsız Nazi polisi tarafından yakalanmış. Daktilo'yu da bulmuşlar. Hay Allah. Adamı itiraf etmiş mi? Evet. Daktilo'yu buradan çaldığını bile söylemiş. Şimdi yuttu. Az sonra <gülüyor> buraya... Gestapo'nun buraya geleceğini söylemeyeyim. Bayılırım. Maalesef öyle. Ne diyorsun Neyip? Daktilo'yu teslim etmek için geliyorlar. Acaba? Acaba ne? Hırsız bizim burada olduğumuzu söylemiş olabilir. E, biliyorsa söylemiştir tabii. E, o zaman niçin mi pedaktoroyu teslim etmek için geleceklerini söylesinler? Belki bizi ürkütüp kaşırmamak için. Bakın bakın bu olabilir. Aa, sonumuz geldi sonumuz. Canım hemen umutsuzluğa kapılmayalım Bayan Fandan. Niçin her şeyi en kötü tarafından alıyorsun? Her şey çok kötü de ondan. Ben hırsızın burada olduğumuzu bildiğine inanmıyorum. Ya biliyorsa? Ee, mahvolduk mahv. Onları sen mi karşılayacaksın Mayim? Evet saat üçte geliyorlar. Ben artık büroya geçmeliyim. Ee, kapının yerini keşfederlerse unutmayın ki büroya ömürlerinde ilk defa girecekler ee, ee, evrak dolabı kapıyı bütünüyle örtüyor gördünüz mü hırsız bir şey bilmiyorsa tehlike yok demektir tanrı bize acısın hadi hadi bayan bey, görevinizin başına geçin öyleyse şansınız açık olsun güle güle Vip senin de çok teşekkür ederiz Bip. aman bay frank size kötü haberler getirmekten başka ne yapıyorum ki güle güle Bip, güle, güle. şimdi çocuklar biraz hazırlık yapmalıyız İlk dolabı yerine çekiyor Önce hepimiz ayakaplarımızı çıkaralım Haklısınız. Benimkilerin altı lastik baba Olsun Ses olsun, olsun Gene de çıkar İskemlelerin gıcırdamasından korkuyorum En iyisi yere oturalım yer taş nasılsa Polisin buraya bastığı yapması ihtimal de var değil mi Bay Frank Bilmiyorum bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum Radyoyu Bekle. ortadan kaldırsak Niçin? Kaçak Biz radyodan daha kaçarız Bayan Fandan Gestapo için Yahudi olmaktan büyük suç var mı Ya anın defteri Defterime dokundurma. Ama her şeyi yazdın ul ya. Defterime dokundursana üzülme. Gereği yok zaten kızım üzülme. E, Peter nerede? Hii, aman Tanrım. Ne oldu? Peter Peter hasta. Yukarıda yatıyor. E, şimdi daha büyük dertlerimiz var Bayan Fandan. Öksürüyor ama. Ne? Ya duyarlarsa Hı. onu yanımıza alalım Bayan Fandan. Odası tam büromun üzerine düşüyor. Arada bir tek duvar var. Doğru. Burada ağzını burnunu tıkayabiliriz hiç olmazsa. E, ben şimdi buraya taşırım onu. Sanırım bu andan itibaren tam bir sessizlik içinde bulunmamız gerekiyor. Yakalanırsak ne yaparlar bize baba? Şşşşşt! Bir sigaranız var mı Bayfrak? Yok yok yok. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> ne oluyor? Gel burada oturacağız size. Şşş. Dinleyin. Geldiler, geldiler. Hı. Peter hiç öksürmeyeceksin <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ne oluyor? Bir Büro odalar. Bugün daks, gönülüm. Bugün daks. Yürüyün feygender şrak makineye Bir tebi de Deutsch? Ja, ein bisschen. Bei Frank. Eine hat var mı? Yok yok. Az önce ben de istemiştim. Kim bunlar? <gülüyor> <gülüyor> <sus>, Dur <gülüyor> Peter, Peter ya. <gülüyor> Peter. <Sus, yumuca>. Gene <gülüyor> gelin Bay Dusel. <gülüyor> Aaa <gülüyor> hepimiz ele verecek! <gülüyor> Gülüyorlar, nazilerin neşesini hiç görmemiştim! Neden? Onlar da insan değil. Sıç, Çocuklar. Sıç, bırakın ağzımı bol! Pişt! Pişt! Kaç odasında ölmekten iyidir yine! Och, tanrım sen bize acı! <gülüyor> Lütfen içinizden dua edin bayan Fandahman! Tufi de Zeyn! Bebeziyorlar! Afi de Zeyn! Gidiyorlar! Gidiyorlar! <gülüyor> Yavaş! Pişt! <gülüyor> Pişt! <gülüyor> <B> <gülüyor> <B> <gülüyor> Ah yavrum Çocuğun ağzını kapatın bayan Fandahar'ım. Oh gittiler. Sahiden gittiler mi? Ben bir şey duymuyorum. Çocuğun ağzını açabilirsiniz bayan Fandahar. <gülüyor> oh. Mip abla geliyor. Oh tanrıya şükürler olsun. Oh epey çeter döktüm ama. Gittiler değil mi? Geçmiş olsun. Demek hırsızın bizden haberi yokmuş Neden gülüyorlardı öyle mi? Ağzlarına bir parmak bal çaldım da ondan Ne dedi Mip abla ne dedi? Siz buraya gelmeden önce Hollanda'da hırsızlar böyle kolay kolay yakalanmıyordu dedi <gülüyor> Akıllı kızım mesela Beşinci ordunun Roma'yı almasından sonra Müttefik kuvvetleri kale kıyılarını ağır bir bombardıman altında tutmaktadırlar Avrupa çıkartmasının başlayabilmesi için Atlantik duvarının yıkılması gerekmektedir. Şu Almanlar da yaman adamlar. Atlantik duvarını iyi tutuyorlar. Yok canım. Öyle ya. Sence Almanlar sonunda bir kazanacaklar mı yani? Kim bilir? Artık sana cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Sen kendini tutamazsın ki. İlle de benim dediğimin tersini söyleyeceksin. Sen yine bu kadar kendimi tuttuğuma şükredin. Keşke senin dediğin doğru çıksa. Hangi dediğim yanlış ah, çıkıştı? Sevsinler. He? Hani çıkartma geçen yıl başlıyordun? Sus şimdi sus bir gün doğru mu demişim yanlış mı anlarsın? Görürüz. Aman yetti başımın etini yediğin yetti yetti. Peder. Efendim. Üzülüyorsun değil mi? Annemle babamın durmadan kavga etmelerine mi? Evet. Üzülüyorum tabii. Ama aldırma hepimizin sinirleri geldi. Aldırdığım yok. Ama durmadan bize öğüt ne ...kendilerine baksalar ya. Sen hala üşürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Fena üşütmüşüm. Dün bu öksürük yüzünden neler çekti. <gülüyor> Öyle. Peter. Ne var? Sen olmasan buraya nasıl dayanırdım bilmiyorum. Alman ordularının Rusya cephesinde gerilemesi... ...Doğu cephesinde müttefik üstünlüğünün... ...başlangıcını teşkil etti. Mayıs ayında Kuzey Afrika'nın... ...müttefiklerin eline geçmesi... ...İtalya'nın çöküşü... ...Nazi işgali altındaki ülkelerde milliyetçi başkaldırılara yol açmıştır. Napolyon için 1808 yılı nasıl bir dönüş yılı olmuşsa... ...Hitler için 1943 öyle olmuştu. Dünyada bir açık pencere önünde oturup tabiati seyretmekten... ...Kuşların ötüşünü dinlemekten yanaklarında güneşin sıcaklığını duymaktan daha güzel bir şey olabilirim. Ben ağaçları, insanları, toprağı seviyorum. Şimdi bile yaşamayı seviyorum. Anne Frank, Nazilerin zulmünden kaçmak için 1933 yılında Hollanda'ya göçen bir Yahudi ailesinin kızıydı. 1940'da Hollanda'nın işgalinden sonra Naziler Hollanda Yahudilerinin peşine düştüler. Frank ailesine yine kaçmak düşüyordu. Bu defa sınır dışına çıkmalarına da imkan yoktu. Bunun için Otto Frank'ın iş yerinin üstündeki gizli bölmeye sığındılar. Annem, babam, kardeşim Margot ve sonradan bize katılan babamın iş arkadaşı Van Dan, karısı ve oğlu Peter'le yedi kişi olduk. Bir süre sonra dişçi Albert Lussel de bize katıldı. Hepimiz Yahudiydik, hepimiz bir tek şeyden kaçıyorduk. ...ırkçılığın peşimize saldığı ölümden... ...dışarıda savaş bütün hızıyla sürüp giderken... ...tavan arasına tıkılmış sekiz kişi... ...dostları Mip'in güçlükte bulduğu yiyeceklerle... ...yarı aç, yarı tok... ...soluk almaktan bile korkarak bekleşiyorlardı. 1943 yılından sonra... ...savaş müttefiklerin lehine dönmeye başlayınca... ...savaşı bir an önce bitirmek... ...ve savaş sonrası düzeninin... ...esaslarını tespit etmek için... ...müttefikler bir seri konferanslar düzenlediler... 14-24 Ocak, Kazablanca 12-26 Mayıs, Washington 14-24 Ağustos, Quebec 19-30 Ekim, Moskova 22-26 Kasım, Kahire 28 Kasım, 1 Aralık, Tahran konferanslarında ikinci cephenin bir an önce açılması Ve Nazi Almanyası'na öldürücü darbenin indirilmesi kararlaştırıldı Babam artık zaferin yakın olduğunu söylüyor Ama her gün öyle tehlikeler atlatıyoruz ki Zafere kadar sağ kalabilecek miyiz bilemiyorum. İçimde bir duygu var yine de. Ben galiba daha çok yaşayacağım. Düşüyor, düşüyor hey, abi! bak! Ah. Bak bak bak, başka uçaklar da geliyor! İngilizler, İngilizler bunlar! Alman uçakları ters yüz ettiler! Kaçıyorlar, kaçıyorlar! Kaçıyorlar eyy! <gülüyor> <gülüyor> <kış, kış>, <gülüyor> İyi bir savaş seyrettik ama! <gülüyor> ne demezsin! Uzaktan seyretmesi iyi oluyor değil mi? Film gibi Sen bir de düşen uçağın pilotuna sor ama yine gelirler Of sıkıldım artık sıkıldım Savaş seyretmekten sıkıldım e, Ne istiyorsun? O, ne bileyim ben daha güzel şeyler Daha eğlenceli şeyler Ben yaşamayı severim Heh, Kim sevmez ki? Öyle değil ben çok severim Buraya tıkılalı iki yıl oluyor Evet aşağı yukarı Dışarıya çıkmak kırlarda gezmek istiyorum Peter Koşmak istiyorum ne yapıyorsunuz burada oh. çocuklar? Merhaba Margot Savaş seyrediyordu Ben hiç görmemeyi tercih ederim Canım sıkılıyor Margot Neden anne? Of, al işte ne demek neden? Ne bileyim ben Bu şartlar içinde yine de halimize şükretmeliyiz Evet babam da öyle söylüyor ama bu sıkılmama engel değil benim Ben bir şeyler yapmak istiyorum Burada da yapabilirsin anne Öf, Evet bol bol kitap okuyorum elime ne geçirebilirsem ama sonra Ne yaparsın anne hayat bu Benim de yapmak istediğim neler var? Mesela neler? Savaştan sonra Filistin'e gidip hemşirelik yapmak istiyorum Tabi sana göre bir iş Ben çok yer görmek istiyorum Çok insan tanımak istiyorum Margot elimde değil İçimden taşıyor anlamıyor musun? İşte Margot'un dediği gibi buradayken kendini yetiştirebilirsin of, Yaşım için gereğinden fazla çok şey öğrendim İngilizcemi ilerlettim bak düşün En son üstüne bir kitabı İngilizceye çevirdim hem de bir haftada e, Fena mı işte? Fena değil ama sonra Sonra Aa, Ne bileyim ben Geliyorlar! Geliyorlar! İngilizler yine değil mi? Ay, Alman birlikleri bombalıyorlar! Bu sefer gafil avlandılar olanı! Ay Allah unutmuştum! İyi Peter? Alma bahse tutuşmuştuk da! Maaşı çıkartma meselesi değil mi? Ya evet! Neler söylüyorsunuz çocuklar anlamıyorum bir türlü! An 25 Mayıs'a kadar çıkartmanın başlayacağını iddia evet. ediyordu, başlamadı! Haklısın beş kase yoğurt kaybetti! <gülüyor> <gülüyor> Ama yoğurt bulabilirsek tabii! Hala bombalıyorlar çocuklar Babam bunun hayra alamet olduğunu söylüyor Of insanların ölmesinin neyi hayra alamet Almal onlar al Olsun Her neyse her neyse Şehir dışında bir yerler yanıyor çocuklar <gülüyor> Biz de oturmuş burada gülüşüyorlar Başka ne yapalım İşlerini bitirdiler galiba Gidiyorlar bak <gülüyor> of. Bak Sokağa çıkma alarma Tehlike geçmiş Bizim için değil ki o Haklısın bazen unutuyorum Dışarıda yine kan gövdeyi götürüyormuş. Son Yahudileri de yakalıyorlarmış. Demek yakalanmayan birkaç kişi kalmıştı. Bakalım bizim sıramız ne zaman gelecek. Çocuklar! Çocuklar kaçın kaçalım mı? Ne hı, hı, oldu Bay Frank? Mahvolduk, mahvolduk. Anne ne oldu? Söylesene ne oldu? İyi Ne yanıyor anne? Çabuk, çabuk aşağı inin babalar. Hiç, şey, çabuk. hiç bir şey anlamadım. Yenim, gelin, çocuklar. Gelin, bak, çocuklar, gelin. Gelin çocuklar. Anlatacağım, anlatacağım. Anlatacağım. Şimdi eşyalarınızı toplayın. Biliyor muyuz Bay Frank? Deli mi ne, nereye gideceğiz? Baba anlatsana, meraktan çatlayacağım şimdi, ne oldu? Dinleyin çocuklar. Ne bork? <Gülüyor> Bir işe yarar mı bilmem. İtfaiye arabaları değil mi bunlar? Nereye gidiyorlar acaba? Buraya gidiyorlar, buraya, buraya gidiyorlar. <Gülüyor> Biz mi yanıyoruz? İki evlerimizle Peter. <Gülüyor> Peter. Peter, Peser! Durmayın bak, durmayın. Toparlan, yavrum baban içeride. Ben hazırım Bay Fıran. Ee, Fıran, Bay Fıran'dan hazır mısınız? Evet, hemen hemen. İyi iyi çocuklar siz annenize yardım edin Baydül sen bizde toplanıp Beraber bir konuşsak ha Gelin falan gel hadi, hadi. Hadi. İçeri, içeri girelim. Yine mi kaçıyoruz Şimdilik bir şey kestirmek zor Anladığıma göre yangın bizden iki ev ötede Herhalde az önceki bombardımanda bir yangın bombası isabet etti Anlamıyorum sivil halkın niçin bombalasınlar Hem İngiliz uçaklarıydı Kaza olamaz mı? Her neyse her neyse yangınla aramızda iki derme çatma ev olduğuna göre Kaybedecek vaktimiz yok demektir Ne yapmayı düşünüyorsun? İtfaiye geldi ya ee, Evet ama yangın bize kadar ulaşmadan söndürülemeyebilir Anlıyorum ama dışarıda çıkamayız Ya yangın bizim bulunduğumuz yapıya da geçerse? Kebap oluruz kebap Yanıp kül ya. olmakla nazilerin gaz odaları arasında bir seçim yapmamız gerekiyor Anladığıma göre Evet öyle öyle, öyle. Yangını kendi araçlarımızla söndüremeyiz herhalde Bakın hadi. yangın musluğu giriş kapısının yanındadır O zaman da buradan çıkmamız gerekecek tabii Benim kafam iyice karıştı Allah kahret Şimdi bakın ben diyorum ki her ihtimale karşı elimizdeki kovaları hazırlayalım ee, Ne işe yarar? Bir işe yarayacağını ben de sanmıyorum ama Ya önce çatı tutuşursa değil mi ya ne bileyim ya, bir deneriz Boşuna zahmet Ev tutuşur tutuşmaz itfaiyeciler kapıyı kırıp içeri girerler. O zaman da nasıl olsa bizi keşf Bu işten kurtuluş yok Tek çare oturup yangının buraya varmadan söndürülmesine dua etmek İtfaiyecilerden bir korkumuz olması gerek İşte ben de onu söyleyecektim Hazır Almanların dikkati başka tarafa çevrilmişken Öyle ya öyle ya Onların karargahını da bombaladılar e, çıkıyor Kalın mı diyorsun Hayır hayır, e. hayır. İtfaiyeciler bizi bu gizli bölmede bulurlarsa Şüphelenip korkulardan Almanlara teslim edebilirler Oysa üçümüz aşağıya büroya insek Hiçbir şey olmamış gibi masalara oturup çalışıyor gibi yapsak Mesai saati geçti değil mi? Aşağıda kimse yoktur Evet evet ben bu fikirdeyim ne dersiniz? Bilmem ki Şimdi herkes sokaktadır Bizim öyle hiçbir şeyden habersiz gibi bir büroda oturmamızı yutarlar mı dersin? Bir kere denesek Başka çare yoksa eğer ee, Kadınlar <gülüyor> ve çocukları yanlarında taşıyabilecekleri eşyalarla hazır beklerler e Nereye kaçabiliriz? Gibi? Bilmiyorum Neyse Bilmiyorum. neyse burada kavrulmaktan iyidir Şansımızı dener i̇şte, Belki de bütün bunlar gerekmeden söndürülür yangın Gelin Baba annem diyor ki hazırmışız İyi iyi kızım ben ne yapılacağını söylerim size Peki Hadi, ee, hadi gelin Tasarladıklarımızı öteklileri de anlatalım ah, Ne oldu neye karar verdiniz Telaşlanma telaşlanma Düşündük taşındık Fandan Dusel ve ben aşağıya büro inip orada bekleyeceğiz İçeri giren olursa bizi büroda çalışıyor sanabilir e, Biz ne olacağız e, Siz burada kalacaksınız Baba, ben senden ayrılmak isterim Mecburuz kızım mecburuz Belki de hep birlikte dışarı çıkmamız gerekecek Amrı bizi korusun Neyse şimdilik umutsuzluğa düşmeyin Yangın söndürülebilirse fazla bir şey söylemenin gereği yok İyi şanslar hadi gelin biz inelim aşağıya Şimdi dolabı gene yerine sürün Oturalım bekleyelim burada Aha, tamam. Aşağı kapıdan ayak sesleri duyuyorum Evet sus, sus, sus, sus. Yangın bu eve de sıçramış mı? Hayır hayır İş yeri değil mi burası? Evet ama bu saatte kimse yoktu İyi iyi bırak öyleyse Şimdi tehlike yok Durun. Durun bir şey duydum İçeri bir girdi Yalnız birin anahtarı vardır. Allah versede o. Yukarı çıkıyor. Kımıldamayın, kımıldamayın, kımıldamayın. Bay Burak. Ne? Sen be sen. Ne işiniz var burada? Biliyorsunuz. Ee... Ha evet, ben de size bunun için geliyordum. Yangını görünce telaşlandım. <gülüyor> Bir tehlike var. mı? Söndürülmek üzere. Yaşasın, yaşasın. Siz buraya niçin geldiniz? E, i̇tfaiyeciler kapıyı kıracak olurlarsa. Ha, anlıyorum. E, ya değil mi? <gülüyor> Gidiyorlar. Oh. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Hiç umudum kalmamıştı. Ya, yalnız benim daha başka bir kötü haberim var. Size yiyecek aldığım bakkal tevkif edildi. Evinde iki Yahudi'yi barındırdığı için. Ne diyorsun? İşte böyle gitti. Bir belayı atlatıyoruz derken bir başkasına saplanıyoruz. Babam yangının söndürüldüğünü haber verince nasıl sevinmişti. Ama bakkalın tevkif edildiğini öğrenince herkes de surat yine bir karış. Hakları da yok değil. Bundan böyle iyice yiyecek sıkıntısı çekeceğiz anlaşılan. Ama ben yine de iyiye güzele güvenimi yitirmiyorum. Hoşçakal. Dostun an. Bugün Di Day de günü büyük Avrupa çıkartması başlamıştır. Kale, Boulogne, Le Havre, Cherbourg bombardıman edilmektedir. Buralardaki yerli halk önceden haberdar edilmiş ve güvenlik altına alınmıştır. Sayın dinleyiciler, Normandiya çıkartması başlamıştır. Sevgili Kitim, son günlerde yine neler atlattık bilemezsin. Artık savaş buralara kadar uzandı. Geçen gün İngilizler Amsterdam dışındaki Alman karargahına bir hava hücumu yaptılar. Bu arada yanlışlıkla olacak yanımızdaki evin üstüne bir yangın bombası düştü. Geçirdiğimiz korkuyu tahmin edersin. Evde kalsak diri diri yanacağız. Dışarıdaysa Gestapo. Anne Frank, nazilerin zulmünden kaçmak için 1933'te Hollanda'ya göçen bir Yahudi ailesinin kızıydı. 1940'da Hollanda'nın işgalinden sonra yine kaçmak zorunda kalmışlar. Bu kez babasının iş yerinin üstündeki gizli bölmeye sığınmışlardı. Annem, babam, kız kardeşim Margot ve birkaç gün sonra yanımıza gelen babamın iş arkadaşı Van Dan, karısı, oğlu Peter'le yedi kişiydik. Az sonra bir Yahudi dişçi Albert Dussel de bize katıldı. Dış dünyaya ilişkilerini Otto Frank'ın sekreteri MIP sağlıyordu. Dışarıda ikinci dünya savaşı her şeyi önüne katıp giden bir kasırga gibi eserken... ...işgal altındaki bir ülkede bir tavan arasında sekiz kişiyi soluk almaya bile korkarak bekleşiyorlardı. Ne diyordum? İtfaiye çok becerikli davrandı da yangın bize kadar gelmeden söndürüldü. Yoksa halimiz bitikti. Yangın söndürüldü ama Mip'in bize yine kara bir haberi vardı. Kıyıların bombardımanından sonra müttefikler Normandiya sahillerine çıkartmaya başlamışlardır. 100 kilometrelik bir kıyı boyunca 4000 bin çıkartma gemisi asker çıkarırken, bin uçaktan kurulu bir filo üç tümen askeri havadan indirmektedir. Çıkarma 11 bin avcı ve bombardıman uçağı, yedi zırhlı 13 kruvazör ve yüzlerce küçük gemi tarafından desteklenmektedir. Bu tarihin en büyük askeri harekatıdır. D-Day d günü Büyük Normandiya çıkartması haberi verdiğimiz saatlerde daha sürmektedir. Normandiya çıkartması başlamıştı ama. Mip'in haberi yüreğimizdeki sevinci sildi süpürdü. Bize yiyecek sağlayan bakkal evinde iki Yahudi barındırdığı için tutuklanmıştı. Bundan böyle epey yiyecek sıkıntısı çekeceğiz herhalde. Başla. Vadius sen, Vadius kendinize gelin. Ne yiyecek çalıyordun abi? Utanmaz adam. Bırakın ha! Ahlaksız ben. sen. Bırakın dedim. Baylar, baylar kendinize gelin bırakın lütfen. Babamı bırakın babamı. Bana yardım et Petersen. Margaret korkuyorum. <gülüyor> Dışarıdan bu birbirlerini öldürüyorlar. Tanrım, ha. tanrım. Ver bakayım. Ha, biz bu asırsas Benimle böyle konuşamazsın. Ben konuşamam ha. Baylar, baylar ya. rica Putin, ederim. Bu ne oldu? Kocanız yiyecekti orada ekmek çalıyordu. <gülüyor> Bakın. Puti, Demek puti. biz farelerde şüphelenirken Asıl hırsız buymuş Size yakışır mı hiç Bay Fandane? Ne yapayım Açım. Hepimiz açız Bay Fandane. Bakkal yakalandığından beri çocuklar göz göre göre zayıflıyorlar Peter gece uykusunda sayıklıyor Aç olduğunu söylüyor Ve siz gece yarısı çocuğunuzun çocuklarımın ekmeğini çalıyorsunuz Aslında Putih öyle şey yapmaz İnanın yapmaz ama onun yemeğe bizden çok ihtiyacı var. Öyle alışmış. Barış yıllarında dilediğimiz kadar yemeğe biz de alışırtık bayan Panda. O aç duramaz. Siz kocanızdan da betersiniz bayan Fandan. Oğlunuzu bu aç gözlü adama feda ediyorsunuz edip, demek. Edith rica ederim. Ben edip. görmüyor muyum sanıyorsunuz? Fırsat buldukça yemeğin en iyi yanını kocanıza ayırıyorsunuz. Şimdiye kadar görmezlikten geldim ama artık yeter. Bayan Mip ne zaman bir pasta getirse yarısını kocasına verir. Bengil Bak Otto, bundan böyle burada kalmasına razı değilim Çıksın gitsin Edit, gitmek <gülüyor> mi? Ne demek istiyorsunuz? Yeterince açık konuştum, çekin gidin buradan Edit, sen öfkeyle ne söylediğini bilmiyorsun Hayır pekala biliyorum Çocuklarımın rızkını çalan biriyle aynı çat altında yaşamak istemiyorum Ben de İki uzun yıl burada hep birlikte yaşadık Birbirimize saygı gösterdik, bu sayede de rahat ettik Bütün bunları bir anda bozacak mıyız? Ben böyle bir olayla bir daha karşılaşılmayacağına eminim Öyle değil mi bay Fandan? Hayır hayır bir defa çalan yine çalar Ben de onun sözüne güvenmem Edith rica ederim daha anlayışlı ol sonra bu meseleyi yeniden düşünürüz Düşünecek bir şey kalmadı Hemen çıkıp gitsinler Bizi göz göre göre sokağa mı atacaksınız Gizlenecek başka bir yer bulursunuz Artık paramız da kalmadı Sizin gizli bir yerde paranız olduğunu eminim bayan Fandahar Sana Fandan. ne oldu Edith tanıyamıyorum seni Annemi hiç böyle görmemiştim Hem paranız gerçekten yoksa ben size para da veririm Tek yedin de. Artık yüzlerini görmek istemiyorum. Baydülsel hep sizin yüzünüzden oldu bir de. Neden benim yüzümden oluyormuş? Siz gelmeseydiniz yiyeceğimiz bize bol bol yetecek. Meğer mahvolmak için nazilere ihtiyacımız yokmuş. Biz birbirimizin kuyusunu kazmayı onlardan daha iyi biliyormuşuz. Alın bu parayı. Mipe verin. O size bir yer bulur. Anne pederi de mi kovuyorsun? Ama onun bir suçu yok ki. Peter dilerse bizimle kalabilir. Babam giderse ben de gitmek zorundayım. Babalığın ne demek olduğunu bilmeyen bir adama baba mı diyorsun Peter? Ama yine de babam. Sen bilirsin. Anne... Fandıanlar bu geceyi sokakta mı geçirecekler? Hemen gitmeyecekler tabii. Mip onlara bir yer buluncaya kadar burada kalabilirler. Ben, ben... teşekkür ederim. Odanıza çıkabilirsiniz. İyi geceler. İyi geceler Peter. Edith, sana ne oldu böyle? Adamına göre davranmalı Edit, söylediklerin ciddi değildi değil mi? Bilakis çok ciddiyim Ama Edith... Bırak otu bırak da bir kere de hayatımızı ben düzenleyeyim. Çok sabretti hayır, hayır hayır onları böyle bırakamayız. Bal gibi de bırakırız Siz karışmayın lütfen Bay Dussel Meep abladır bu onun vuruşu Bu saatte bir iş var herhalde Açın Bay Frank, Bay Frank Ne var Meep ne oluyor? Korkuttun bizi Meep abladın Fevkalada, haberlerim var çıkartma Çıkartma başlamış duyduk Sizlere ne oluyor böyle? Bundan iyi haber olur mu? Hiç hiç hiç. Neyse hadi açın radyoyu dinleyelim. Margot hadi. kızım radyoyu aç. Peki her dakika yeni haberler veriyorlar çıkartmadan. Almanların 14 tümenle tümenine karşılık... Dinleyin bakın. ...müttefikler Normandiya kıyılarına 16 tümen asker çıkarmışlardır. Almanların mukavemeti kırılmak üzeredir. Çıkartmayla ilgili haberleri peyderpey vermeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. <Gülüyor> Çocuklar, çocuklar, bence hemen sevinmeyin! Ben ancak müttefik kuvvetleri Amsterdam'a girdikleri zaman seviniciğim! Ne oluyor, devam edin! Normandiya'ya çıkartması başarılı gidiyormuş bayan oh, Fandahan! Putin, Putin, buldun mu? Müttefikler ilerliyorlar! Kurtulduk, kurtulduk! <gülüyor> dur, dur, daha kurtulmadık Peter! Bay Frank! Efendim? Bayan Frank! Sizlerle, sizlerle konuşmak istiyorum! Putin. Utanıyorum! Utanıyorum! Ne var, ne oluyorsun? Bırak beni, bırak, bırak beni! Utanıyorum Bay Gürsel Şimdi bunun sırası mı Bay Fandan? Artık hiçbir önemi kalmadı Yakında kurtulacağız Fandan Bunu kutlamalıyız Çocukların ekmeğini çaldım Geçti baba geçti He. Unutun Bay Fandan Zaman zaman hepimiz utanılacak davranışlarda bulunmuşuzdur <Gülüyor> ...sevgili gitti. belki de Ekim'de okula gidebilirim değil mi? Müttefikler ilerliyor. Gizli bölmede bir heyecan, bir heyecan... ...radyonun başından ayrılmıyoruz. Bütün devlet başkanları radyoda konuşuyorlar. Şimdi Müttefik Kuvvetleri Başkumandanı... ...General Dwight D. Eisenhower'ı dinliyoruz. Batı Avrupa halkı... ...Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri... Fransa kıyılarına bu sabah çıkartma yapmaya başlamışlardır. Bu bölge Avrupa'nın kurtuluşu için Amerika tarafından işgal edilmiştir. D-Day de günü için De Gaulle Fransız halkına şöyle sesleniyordu. La bataille suprême est engagée. Nihai savaş başlamıştır. Bunca savaş, öfke, acıdan sonra işte son an geldi çattı. furor, de douleur voici. Kiti çıkartmanın en güzel yanı dostlarımızın yaklaştığını içinde duymak. Irkçıların elinden çekmediğimiz kalmadı. Bu dava yalnız Yahudileri değil bütün insanları ilgilendirir. Ben hep yaşamak istiyorum. Çok yaşamak. İnsanlara yararlı olmak istiyorum. Öldükten sonra bile yaşamak istiyorum. Dies ist in Tapfer. Wir wollen wir çıkarma gide de günü başarıyla yapılmıştır. Havadan ve denizden çıkarılan 700 bin müttefik askeri 100 kilometrelik bir kıyı boyunca ilerlemektedir. Almanların şiddetle karşı koymalarına rağmen zafer yakındır. Sayın dinleyiciler, radyolarınızın başından ayrılmayınız. Radyolarınızın başından ayrılmayınız. Yeni umutlar tomurcuklanıyor içimde. Bana öyle geliyor ki kiti ekimde yeniden okula gidebileceğim. Bugün oturdum hesap ettim. Gizli bölmeye kapandığımız 8 Temmuz 1942'den çıkartmanın yapıldığı 6 Haziran 1944 gününe kadar tam 703 gün. Yani aşağı yukarı iki yıl geçmiş. Anne Frank, Nazilerin zulmünden kaçmak için 1933 yılında Hollanda'ya göçmüş bir Yahudi ailesinin kızıydı. 1940 Mayıs'ında Hollanda'nın Nazi Almanyası tarafından işgal edilmesinden sonra bu sakin ülkede de hayat Yahudiler için zorlaşmış... Sonunda Otto Frank için bir çağrı çıkınca Frank ailesi baba Frank'ın iş yerinin üstündeki gizli bölmeye sığmak zorunda kalmışlardı Babamın iş arkadaşı Fandan Karısı ve oğulları Peter'in de bize katılmalarıyla Yedi kişi olduk Bir süre sonra Albertus Düssel adında Bir Yahudi dişçi de aramıza geldi Daracık bir yerde burun buruna Yaşayan sekiz kişi arasında Gerginlikler kavgalar Hiç eksik olmuyordu tabi An Frank bu havasız tavan arasında Yaşı için çok ağır Olağanüstü günler yaşadı. Dünyayı gizlice aralanmış bir perdenin aralığından seyretti. Bu iki yıl boyunca neler olmadı ki kiti. Ne korkular. Altımızdaki büroya hırsız girdi. Deponun bekçisi bize şantaj yaptı. Gestapo hemen yanımızdaki odaya kadar geldi. İki ev ötemizde yangın çıktı. Ve biz... ...korkulu yüreklerimize radyo haberlerinde küçük bir umut aradık. Oysa ben... Yaşamayı nasıl seviyorum kiti? Güzel şeyleri. İnsanlarla birlikte... ...özgürlük içinde soluk almayı nasıl seviyorum? Kapıları önünde dolanan Gestapo... ...başları üstünde yapılan hava savaşları bir yana... ...aralarında gerginlikler de eksik olmadığı için. Geçen gün... ...gece yarısı Bay Fandağ'ın yiyecek dolabından... ...ekmek çalarken yakaladık. Hepimiz çok içerledik. Ama en çok... Her zaman sessiz silik duran annem açtı ağzını yumdu gözünü Fandanları kovmak istedi Neyse sonra diye çıkartmasının başarıyla yürütüldüğü haberini aldık da Sevincimiz öfkemize üstün geldi ucumu bitti demek. Ama yine de dışarı çıkamıyorsun. Daha alışamadın mı amma inatçısın han. Alıştım Margot ama yakında çıkacağım biliyorum. Her işim ters gidiyor. Hangi işiniz Bayfanda? <gülüyor> Hiç hiç lafın geliş işte ah, Şu İngilizler ellerini çabuk tutsalardı Savaş çoktan biterdi Ne yapsınlar ellerinden geleni yapıyorlar işte Bizi düşünecek değiller ya Neden düşünmesinler kızım Öyle onlarda kendi ülkeleri kendi hakları için savaşıyorlar Sen nereden biliyorsun öyle Tabi durmadan okuyorum iki yıldır Neyse şükredelim ki Polonya'da değiliz Ben de duydum Polonya'daki Yahudilerin durumu bizden de kötüymüş Mip diyor ki Hollandalılar arasında da bir Yahudi düşmanlığı başlamış Nazi korkusundan Hayır hayır Yahudileri yakalanınca her şeyi söyleyip Kendilerine yardım edenlerin başını belaya sokmakla suçlandırıyorlarmış Onlara da Yahudilere yapılan işkenceleri yapsınlar da görelim Yine de Hollandalıların Yahudi düşmanlığı dokundu bana Sonra toplama kamplarına gönderilen Yahudilerin Tekrar Hollanda'ya dönmelerine de izin vermeyecekler Peki nereye gitsin bu adamlar Filistin'e Ama ben kendimi Hollandalı sayıyorum Savaştan sonra da gidecek yerimiz olmayacak desenize. Neyse neyse şimdilik bunu düşünmeyin. Savaş bitsin de hele. Bu söylediklerin doğru mu baba? Doğru değil an ama gerçek. Savaştan sonra da Yahudiler ayrı tutulacak olduktan sonra... ...bütün bu çilelerin için çektik? Bir daha çekmemek için kızım bir daha çekmemek için. Bu ne bu? Bando. Bir Alman bandosu sokaklarda geçit resmi yapıyor Neden acaba Yerli yersiz böyle sokaklara dökülüyorlar işte Boy gösterisi ne olacak Hava hücumu geçti ya kendi kendilerini yüreklendiriyorlardır Şunlara bak Bayram çocuğu gibi giyinmişler Allah kahretsin Daha yenilmediklerini mi göstermek istiyorlar Nedim Ama yenilecekler değil mi baba Yenilecekler kızım erkeş Baba erken. müttefik orduları Amsterdam'a ne zaman gelirler Onu bilemiyorum Nerede kaldı artık dayanamıyorum Allah vere de Almanlara rastlamadan gelebilse Mip'in Almanlardan korkusu yok ki Öyle ya herkesi kendim gibi sanıyorum Gidiyorlar gidiyorlar Baba bak Aslında hepsi sevimli genç genç çocuklar değil mi? Hitler 14 yaşındaki gençleri bile silah altına almış Nazilerin paçası iyiden niye sıkıştı artık bittir Miptir kapıyı açın Merhaba Hoş geldin Merhaba. Mip Merhaba Mip nasılsın ne haber? Aa, o cebindeki ne Mip abla? Gazete Yeni bir haber var mı Mip Bugünkü gazetelerin hepsinde bir haber var ama Nedir e, Doğrusu ben inanmak istemedim Versene şu gazeteyi Sizden saklamam gereksiz zaten Bu mu Ben e, naziler gözümüzü korkutmak için balon uçuruyorlar diyorum ama Yok yok ben inanırım naziler dediklerini yaparlar Nedir bay Frank bize de okur musunuz Nedir bay Frank çok mu kötü Oldukça oldukça Oh, oh ciğerlerim bayram etti Bırakın şimdi ha. Bir şey mi var Gazetede ee, okur musunuz Bay Frank? Okuyorum, okuyorum. Okuyorum. Alman işgal kuvvetleri tarafından bildirilmiştir. Alman kuvvetleri Norman Dieye ya çıkartma yapan müttefik birliklerine kahramanca karşı koymaktadırlar. Zafer Ergeç Führer'in ordularındır. Tamamcılar. Ama herhangi bir ters durumda da Führer'in ordusu Hollanda'yı sonuna kadar koruyacaktır. Müttefik ordularının sınırlarımıza yaklaşmaları durumunda kalınırsa Hollanda'yı denizden koruyan bentler dinamitlenecek Bütün ülke su altında bırakılacak Gene de teslim edilmeyecektir canavarlar Yaparlar mı dersiniz bunu yapabilirler mi? Tanrım sen bize acı Bu haber kötü işte Ben bu kadarına cesaret edebileceklerini sanmıyorum Yaparlar yaparlar Ben buna inanmak istemiyorum Yapamazlar dediğimiz neleri yaptılar Bakın bir de harita iliştirmişler Hollanda'nın su altında kalacak bölgelerini gösteriyor Evet evet Amsterdam'ın büyük bir kısmını içine almış Söyledim ya gözümüzü korkutmak içindir inanmayın Bizi teselli etmek istiyorsunuz Mip Ama bu bela sizin için de söz konusu Tabi öyle Sular gelirse boğulur muyuz baba Suyun o kadar yükseleceğini sanmıyorum Margot ama bir metreyi geçebilir. Geçer geçer Ne yürünebilir ne de bisikletle gidilebilir Buradan çıkamayacağımızı da unutmayalım evet, Neden çıkamayalım Putti Almanlar yüzerek devreye gezecek değiller de... Onlar bir kolayını bulurlar Motorları şimdiden hazırlamaçlardır bile Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun Bip Ben nasılsa başka bir şehre de gidebilirim Bay Frank Sizleri düşünüyorum Sizden burada kalmanızı isteyemeyiz tabi Kalsa da faydası yok Cık, Dışarı ile ilişkimiz olmayacak demektir Ah oh, açlıktan ölürüz burada Evet dışarı çıkmaktan başka çaremiz yok bir şansımızı deneriz Yüzerek mi Benim mayam yanımda Ama Yahudi olduğumuzu anlamasınlar diye dikten yüzmeliyiz öyle değil mi İlahi Kerli Öyle nereye kadar gidebiliriz ki seni suyun içinde ciyak ciyak bağırırken düşünüyorum ben. Seni de Oldu Oldum olası denizden korkarsın. Sel geldiğinde bu köy ne bina yerle bir olmasın da. Ne yapacağız Otto? Şaka bir yana galiba bir sandal uydurmamız gerekecek. Biliyorsunuz işgalden bu yana bütün deniz taşıtlarına el kondu sandallara bile. Hı, desenize o yandan da umut yok. Ben bir çare biliyorum. Nedir? Tavan arasından bir iki sandık indir içine bineriz. <gülüyor> Çorba kepçelerini de kürek gibi kullanarak. <gülüyor> yallah. Bakıyorum bugün pek soğuk kalmışsınız Bay Kusura bakmayın Bayan Frank sinirim bozuldu. Ne dediğimi bilmiyorum. Ben ayaklarıma sopa takıp yürümeyi deneyeceğim. Gençken bu işin ustasıydım. Pudi pudi çok korkuyorum. Korkma şekerim bak Bay Düssel'in parlak fikirleri var. <gülüyor> ama ben sopa üzerinde yürüyemem <gülüyor> Kocanız sizi sırtında taşır <gülüyor> Hay Allah Beni sırtında koca oldum. bir kadınla düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> baylar bu kadar gevezelik keyifli olabilir ama bir karar vermek durumundayız değil mi? <gülüyor> Affedin Bay Frank elimde değil <gülüyor> Doğrusu benim de içimden halimize gülmek geliyor ama <gülüyor> Hay Allah kahretsin Otu <gülüyor> Senin bu sözü kullandığını hiç duymamıştım Ama yetti artık yetti e, Gazete haberi Bay Frank inanmayın Artık her şeye inanıyorum ya da ne bileyim Hiçbir şeye inanmıyorum Üstelik çıkartma söz konusu olunca ortaya bir mesele daha çıkıyor Almanlar Amsterdam'a boşaltırlarsa ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar kılık değiştirip Biz de şehirden çıkarız Bence ne olursa olsun buradan ayrılmak doğru değil Her şeye katlanıp kalmalıyız Naziler kafalarına koyarlarsa bütün halkı Almanya'ya sürerler Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını Gerekirse ben de sizlerle kalırım Bay Frank Böyle bir şeyin gereği yok Mip Acaba bize birkaç battaniye daha bulabilir misin? Tabii çalışırım. Yiyecek durumumuz nasıl Edit? Mip'in son getirdikleriyle fena değil. İyi, iyi. İdareli kullanırsak i̇yi. bir ay idare eder. Sanırım kömürümüz ve mumumuz da var. Elektrikler de geçilir değil mi baba? Şehirde kimse kalmazsa... Ya kaçmak zorunda kalırsak? Yanımızda götüreceğimiz şeylerin bir listesini çıkaracağız. Sonra da şimdiden sırt çantalarınızı hazırlamaya bakın. İşler kötüye sararsa gözetleyici bir iki kişi ayırmak gerekecek. Biri öne biri arkaya. Şimdi aklıma geldi. Su elektrik hava gazı olmayınca yiyecek depo etmenin ne faydası olacak Söyleseniz. Sobanın üstünde pişiririz yemiyor o zaman. damacanalarda temizler su doldururuz. Ben Almanların çekilirken yerli halkı da birlikte sürükleyeceklerinden korkuyorum. Aa, o kadar treni nereden bulacaklar? Ne treni? Doldururlar kamyonlara. O da olmazsa ayakları ne güne duruyor? Yani o zaman evleri teker teker aramalarından kuşkulanıyorsunuz öyle evet, mi? Evet evet. E şimdilik bunu düşünmeyelim daha iyi Göbel çekilirsek işgal altındaki Ülkelerin kapısını da ardımızdan kapatıcıyız Dedi ya Sen nereden biliyorsun An Gizlice Alman radyolarını dinliyorum <gülüyor> Neden? Onların da ne düşündüklerini bilmek istiyorum. Bunu bilmeyecek ne var Milyonlarca insanı gaz odalarında öldürdüklerini biliyoruz ya Neyse neyse bu iç karartıcı konuyu bırakalım Herkes iş başına Hazırlıklarımızı en kısa zamanda bitirmeye bakmalıyız Öyle ki Amsterdam su altında kaldığı zaman Yaşamak için hiçbir eksiğimiz kalmasın savaş bitti diye sevinirken, nedir bu başımıza gelenler? Sen bir şey anlıyorsan söyle, gitti! İnsanlar çok mu kötü? Bütün bu olanlara kulaklarımı tıkamak istiyorum! Öyle bir duygu içindeyim ki artık! Ölmüşüm, yaşamışım, umurumda değil! Ben olmasam da dünya yine dönecek! Üst yanı yalan! Hoşça kal! Dostun an! Dide'yi Normandiya çıkartması çok başarılı olmasına rağmen... Alman mukavemeti bütünüyle kırılmamıştır. Bununla beraber müttefik orduları sert savaşlardan sonra Paris yakınlarına kadar gelmişlerdir. Paris'in kurtuluşu yakındır. <gülüyor> Radyolarınızın başından ayrılmayınız! Radyolarınızın başından ayrılmayınız! Müttefik orduları, Avrupa işlerine doğru ilerlemektedirler. Aldığımız haberleri, dakikası dakikasına sizlere ulaştıracağız. Sayın dinleyiciler, radyolarınızın başından ayrılmayınız! Lütfen radyolarınızın başından ayrılmayınız! Umut'la zafer haberini bekliyorum. Müttefikler Amsterdam'a ne zaman girebilirler acaba? ...ya Almanlar dediklerini yapar da... ...bütün Hollanda'yı su altında bırakırlarsa. Neyse... ...buradan çekip gitsinler diye ...biz başımızın çaresine nasılsa bakarız. Anne Frank... ...Nazilerin zulmünden kaçmak için... ...1933 yılında... ...Hollanda'ya göçmüş bir Yahudi ailesinin kızıydı. 1940 Mayıs'ında... ...Hollanda'nın Almanlar tarafından işgalinden sonra... ...Yahudiler için kötü günler yeniden geri geldi. Bay Frank için bir çağrı çıkması üzerine... Frank ailesi iş yerlerinin üstündeki Gizli bölmeye sığındılar Birkaç gün sonra Otto Frank'ın iş arkadaşı Bay Van Daan Karısı ve oğulları Peter'in de onlara katılmasıyla Bu havasız bölmeyi paylaşan Yedi kişi oldular Buraya en son sığınan da Albert Düssel adında bir Yahudi dişçi oldu Dışarıyla ilişkimizi babamın sekreteri Mip sağlıyordu Bize kara borsadan yiyecek alıyor Her boş vaktinde yanımıza koşuyordu Saklı bulunduğumuz süre neler olmadı Kiti Altımızdaki büroya hırsız girdi Deponun bekçisi bize şantaj yaptı Gestapo yanımızdaki odaya kadar geldi İki ev ötemizde yangın çıktı Anfrank Frank iki yılını geçirdiği bu tavan arasında Olağanüstü günler yaşadı Kapıları önünde dolanan Gestapo Tepelerinde yapılan hava savaşlarının yanı sıra Bu sinirli insanlar arasında gerginlik de hiç eksik olmadı Bütün bunlar bir şey değil ama Son aldığımız haber çok korkutuyor bizi. Almanlar Amsterdam'ı terk etmek zorunda kalırlarsa... ...denizi tutan bentleri yıkarak bütün şehri su altında bırakacaklarmış. Öyle bir şey olursa ne yaparız bilmiyorum. Kaçabilir miyiz? Şimdilik savaş haberlerine, müttefiklerin ilerleyişine seviniyoruz o kadar. Dostlarımız buraya gelene kadar bir dayansak. <Gülüyor> Of, of Sakin olun Baydur sen Beklemek ol. canıma yetti artık of, Gözümün önünde dolaşıp durmayın öyle başım dönüyor Bu sessizlik içimi kemiriyor Başka şeyler düşünmeye çalışın Telefon İşte yine telefon çalıyor Bay Frank duydunuz mu Evet duydum İni başmayacak mısınız Hayır Ama bu üçüncü oluyor Bay Frank Arka arkaya üç defa Bu bir işaret olmasın Sanmıyorum Belki Mip bize acele bir haber iletmek istiyordur Olamaz bu Bay Frank Telefonu açamayız Belki Mip buraya gelemiyordur da telefonla Boşuna nefes tüketiyorsunuz Bay Düssel Önemli bir şey olduğundan eminim Bay Frank Mip 3 gündür uğramadı Bugün aşağıda çalışanlardan hiçbiri de gelmedi Binada çıt çıkmıyor Belki de bugün pazardır Biz günleri şaşırmışızdır An? Sen hatıra defteri tutuyorsun Bugün günlerden ne Ben günleri hiç şaşırmam Bugün Ağustos'un dördü ve Cuma günüdür. Evet. Ama aşağıda kimsecikler var. Bu işin içinde iş var. Bana da öyle geliyor. Telefon eden Mip'tir. Mip bugüne kadar hiç telefonla bize haber vermemiştir. Of deli olacak. Şu telefona cevap verin Bay Frank. Yalvarırım. Hayır. Ayşe'yi kaldırıp edinleyin bakalım Mip mi? Cevap vermek zorunda değilsiniz. Hayır dedim size hayır hayır. Burada olduğumuzu belli edecek bir harekette bulunamam Bay Frank'ın hakkı var Sen sus Peter Sabretmesini bilirsek bu işten sığırılacağımızdan eminim Ben aşağı iniyorum Durun Durun gitmeyin bırakın beni ah, Geç kaldım Artık burada ölümü beklemekten başka yapılacak iş kalmadı Kendimi öldüreceğim kendimi öldüreceğim Allah rızası için sus Ben ölürsem herhalde sevinirsin Ölümümü dört gözle beklediğini biliyorum Babanın parasına göz diktiğimi söylemek istiyorsan Yalan mı? Burada olmamız kimin suçu? ha? Şimdi İsviçre'de ya da Amerika'da olsaydık çoktan yakayı kurtarmıştık Mallarından ayrılamam Bırak beni! Hı -hı. Anne! Üzülme Peter Nasıl üzülmeyeyim? Bak Peter şu gökyüzüne bak Ne güzel bir gün Burada kapalı kalmaya sabrım kalmadığı zaman ne yapıyorum biliyor musun? Kendimi dışarıda farz ediyorum Bunun en iyi tarafı nedir bilir misin? Hayallerine dilediğin biçimi verebiliyorsun Örneğin gülleri menekşeleri bir arada açmış gibi görebiliyorsun Şimdi gül falan düşündüğüm yok benim Öyle mi? Bir zamanlar hürken ben de böyle şeylerin değerini bilmezdim Ama şimdi bunlar için canımı verebilirim Benim kafam duracak Bir şeyler olmazsa kafam duracak Şu halimize bak iki yıldır burada kafese tıkılmış hayvan gibi oturuyoruz Bunun sonu ne? Acı çeken yalnız biz değiliz ki Şimdi sıra bizim yarın bir başkasının. Bunlar beni teselli etmiyor. Ben her şeye rağmen insanların iyi olduklarına inanıyorum Peter. Bu da geçecek. Belki yüz yıllar sonra ama geçecek. Ben şimdi olmasını istiyorum. Yüz yıl sonrasında bana ne? Sen şimdi gökyüzünün güzelliğine bak Peter. Bir gün kurtulduğumuz zaman... Soğ kanalımızı yitirmeyelim. Tanrım sen bize aç. Açacak mıyız? Hayır. Eşyalarınızı toplayabilirsiniz. Hazır mısınız? İyi şanslar. Ki hayatımız sona erdi Dışarıda bizi bekliyorlar Gestapo eşyalarımızı toplamak için Beş dakika mühlet verdi Ancak bir çanta almamıza izin var Sevgili hatıra defterim Seni burada bırakmak zorundayım Ama Yalvarırım seni bulan iyi saklasın Bir gün umarım Hepsi bu kadar Defterin bundan sonrası boş Köye yiyecek bulmaya gitmiştim Geri geldiğim zaman sizin eviniz polis kurduğun altındaydı Bizi kim ihbar etti hala bulamadım Biz bunu çok araştırdık O daktilo makinesini çalan hırsız ele vermiş sizi Peki O halde O zaman neden gelmemişler Neyse Tabii önemi kalmadı artık Kahve içer misiniz? Teşekkür ederim hep İnsana garip geliyor ama Bir toplama kampında da mutlu olunabilirmiş An Hollanda'da ilk götürüldüğümüz kampta çok mutluydu İki yıl kapalı kaldıktan sonra O çok özlediği açık havaya kavuşmuştu Savaş haberleri iyiydi Müttefiklerin Paris'e girdiklerini öğrendik bize vaktinde yetişeceklerini sanıyorduk ama <gülüyor> Almanlar Eylül'de karayoluyla Polonya'ya gönderileceğimizi söylediler Ben Auschwitz'e gönderildim Geri kalanlarda Perkenhelsen'e Ocakta bizi serbest bıraktılar Almanya teslim olmuş Savaş bitmişti 7 Mayıs 1945 sabahı Rems'te General Eisenhower'ın Karargahında yapılan imza töreniyle Almanya kayıtsız şartsız Teslim olmuştur Böylece Avrupa savaşı sona ermiş bulunuyor Cephe arkasında Emniyette olmak için Kah oraya kah buraya gönderiliyorduk Trenimiz bir küçük istasyonda Ya da yol ağzında durduğunda Hemen dışarı çıkıp Öteki gruplara yaklaşıyorduk Sen nereden geliyorsun Sahi karımı gördünüz mü Ya oğlumu Kızımı işte Edith'in ölümünü böyle öğrendim. Sonra Markot'un kini, Vandaanların Dusselin ölümünü an için hep umutluydum. <Gülüyor> Anne Frank'ın hatıra defteri 4 Ağustos 1944'te bitiyor. Aynı gün Gestapo gizli bölmeye bir baskın yaptı ve gizli bölmenin bütün sakinleri yakalandı. Kimi Alman, kimi Hollanda toplama kamplarına gönderildi. Gizli bölme Gestapo tarafından yağma edildi. Yerde yatan eski kitaplar, dergiler, gazeteler yeğeni arasından Mip ve Eli, An'ın hatıra defterini buldular. Gizli bölme halkından yalnız An'ın babası Otto Frank geri döndü. 1945 Mart'ında An, Hollanda'nın kurtuluşundan iki ay önce Bergen-Hersen kampında öldü. Hep yaşamak istiyorum. Öldükten sonra bile yaşamak. İnsanlara hizmet etmek istiyorum. Çünkü ben her şeye rağmen insanların iyi olduklarına inanıyorum. <Gülüyor>